a yeah. açık Merhaba Kainat. Bugün 20 Haziran Pazartesi. Yıl 2016, ay 6, gün 172, hızır 46. 1437, Hicri Ramazan 15, 1432, Rumi Haziran 7, İstanbul için iftar vakti 20.48. Günün sözü. Şu dünyanın ortasına acilen, tüm canlı varlıklara hitaben dikmeli bir tabela ve yazmalı kocaman harflerle. Dikkat, insan var. Tahsin Şentürk Çevre Raporu Dün En Uzun Günlerin Başlangıcı Fırtına Günün Tarihi 25 Yıl Önce Bugün 21 Haziran 1991'de Almanya'nın başkentinin Bonn'dan tekrar Berlin'e taşınmasına karar verildi. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi, takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Fantasia from the Piano Sonata in A Major K 331 Allah Turka Jazz, Harem'de Bin Gece. Albümünden fazla Say'dan, Piyano Sanatı'nın La Majör K331 Köhel sayısı, 331'den Mozart'tan bir fantezi yapılmıştı. Harem Geceleri, Harem'de 1001 Gece albümünden çaldık. Çalan fazla Say'dı. Neden çaldığımıza şimdi bakalım.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 Harem Geceleri Yazar Fatma Mernissi, Paris müzelerinde Arimatis tarafından yapılmış Türk odalıkların tablolarını gördü. Onlar harem kadınlarıydı, cinsel zevk verici, duygusuz, itaatkar. Fatma tabloların tarihlerine baktı, karşılaştırdı, kanıtladı. Matis'in onları böyle resmettiği dönemde yani... 20'li ve 30'lu yıllarda Türk kadınları vatandaşlık haklarına sahiptiler. Üniversiteye ve parlamentoya giriyor, boşanabiliyor ve peçeyi söküp atabiliyorlardı. Kadınlar hapishanesi olan harem Türkiye'de saklanmıştı ama Avrupalının hayal gücünde varlığını sürdürüyordu. Gündüzleri tek eşli, geceleri rüyalarında ise çok eşli olan erdemli beyefendilerin aptal ve dilsiz dişilerin zindancı erkeğe zevk vermekten çok mutlu oldukları bu egzotik cennete serbest giriş kartları vardı. Çok sıradan bir bürokrat gözlerini kapar kapamaz göbek dansı yaparken sahibi ve efendisiyle bir gece geçirebilmek için ona yalvaran bir sürü çıplak kadının okşadığı kudretli bir halifeye dönüşüyordu. Fatma bir haremde doğmuş ...ve orada büyümüştü. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Evet, tarihte bugün neler olduğuna da bakalım şimdi. 1963'te bugün kırmızı telefon, kırmızı hat kurulmuş Sovyetler Birliği, o zamanki adıyla Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Küba füze krizi. Bu küba füze krizi dünyanın büyük ölçüde canlılarının yok oluştan döndüğü çok önemli krizlerden bir tanesiydi. Bir nükleer savaşın tamamen eşiğinden dönülmesi, tamamen tesadüf ve bazı insanların sağduyusuyla mümkün olabiliyordu. Bunu da sonradan öğrenmiştik. Küba füze krizi. Bu bunun ayrıntılı bilgileri de açık kitapta bulmak mümkün. Noam Chomsky ile yapılmış o Yani tek bir albayın kurtardığı bir kuzey yeri kürede bütün bunları bu konuşmaları yapmamız, bu yayınları da ancak böyle mümkün olabiliyor. 1975'te bugün ise Jaws filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde. ...piyasaya verilmiş, vizyona çıkmış... Bu ...o dönemin en çok... ...hasılat elde eden filmi olmuş... ...ve yazları... ...hasılat rekorları kıran... Bo ...yaz bombaları diye adlandırılan... ...serinin de parçası olmuş... ...tabii bu köpek balıklarının... ...yok oluşuyla da... ...ters orantılı bir şekilde gelişiyor... Köpe ...herkes... ...köpek balıklarının ne korkunç... ...canavarlar olduğunu düşünerek... ...korktukça bütün köpek balıkları düşmanlaştırılarak yok ediliyor tabii. Yok ediliyor fakat e, aynı zamanda yüzgeçlerinin çok tatlı olduğu da söyleniyor. Evet yüzgeç çorbası yapmak için işte hayvanın yüzge, yüzgecini kesiyorsun, geri kalanını bırakıyorsun, Koskocuğum boğuluyor. Hayvanı kesiyorsunuz, sadece yüzgecini alıyorsunuz, onunla çorba yapıyorsunuz. Onu da canlı olarak atıyorsun, boğulup gidiyor. Afrika'daki gergedanlara ve fillere yapılamaların Aynı, aynısı. Yüzlerce milyon yıldan beri de evrimini tamamlamış mükemmel yaratıklar olduğu şüphesiz. Ama böyle yalnız yazarı, Jaws yazarı sonundan müthiş bir pişmanlık ifade etti. Spielberg değil değil mi? Senaryonun yazarı. Yok. Kitabın yazarı. Kitabın yazarı. Bir romandan almıyor. Şimdi adını unuttum. Birazdan bakarız. Ee, büyük bir şey oldu. Köpek balıklarını ve denizlerdeki canlı yaşamı savunmak için hem servetinin önemli bir bölümünü kazancının harcadı ve çok önemlidir yani. Ama katkısı da büyüktür. Evet. Öz eleştiri yaptı. yaptı. Evet. Film. Tabii Steven Spielberg'in birisi. Steven Spielberg Spielberg'in diye bir hatırlıyorum. Ona da bakarız ve ne kadar ucuz bir ticari başarı uğruna neler yapıldığını da bir kez daha görürüz. 1979'da ABC e, muhabiri NBC haber ajansına bir Best Stewart Nikaragua'lı bir asker tarafından vuruluyor. Anastasio Somoza böyle diktatörün rejiminde ve aslında normalde pek duyulmayan ve konu olmayan şeylerden bir tanesi bu ama tesadüfen filme alınmış olduğu için uluslararası büyük bir hadise haline gelmişti. Bunların filmlerini de Sonradan görmemiz mümkün oldu. Önemli filmler yapıldı bununla ilgili. Evet. Günün haberlerine geçecek olursak... ...sıcak dalgası. Bütün rekorların kırıldığı bir dünya. Şu ana kadar yedi rekor kırılmış vaziyette. Yılın ilk altı ayını bitirmeden... Beş ayını bitirdik ve dünyadaki bütün sıcaklıkla ilgili, küresel iklim değişikliğiyle ilgili rekorların büyükçe bir bölümünün kırıldığı, 2016'nın da tarihte gelmiş geçmiş en büyüğü olacağı rekorlardan birinin de kırılacağı biliniyor. Bunu somut olarak da görebilmek mümkün artık galiba. Sadece kağıt üzerindeki raporlarda ya da bu raporların... Haber sitelerinde gazetelerde pek görmesek bile internette e, haberleştirilmiş halleri dışında da etkilerini artık yoğun bir şekilde görebilmek mümkün gibi duruyor. Kapıdan dışarı adımınızı attığınızda ya da pencerenizi açtığınızda. Evet çoktan beri görünüyordu ama artık kılamaz hale de geldi. E, Damien Carrington bütün bu kırılan rekorların iklim değişikliğinin artık günümüzün en acil sorunlarından biri belki de birincisi olarak gelmiş olduğunu bilim insanlarının ortaya koyduğunu bilimcilerin koyduğunu söylüyor Mayıs ayı 13. aydır rekor olarak kırılan bu hafta yayınlanan rakamlardan statistiklerden görüyoruz çok ayrıntılı bir haber hazırlamış Damien Carrington şey, Guardian gazetesinde onun çevre muhabiri, iklim muhabiri diyelim ve hakikaten hepsi e, bilim insanlarını bu konuyla uğraşan meteorologları, iklim bilimcileri, kimyacıları şaşırtan, yani bilim insanları arda arda, bilimciler şaşırdıklarını ifade ediyorlar. Bir bomba ve e, şey durumu, acil durum diyorlar. Özellikle Şubat ayında ve Mart'taki müthiş sıcaklar, e, iklimcilerden, iklim bilimcilerinden büyük bir tepki doğmasına ulaştılar. Iklim İklim değişikliği öylesine seviyelere, görülmemiş seviyelere ulaştı ki artık sadece gelecek için bir tehdit olmakta kalmıyor. Günümüzde şu anda olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani hem müthiş hararet yükselmeleri hem de diğer rekorlar var. Mesela artık bölgede, Kuzey Kutup bölgesindeki buzulların müthiş bir seviyede düşmesine, rekor seviyede milyonlarca ...kilometre kare düşüyor... ...Hindistan'da... ...görülmemiş... ...eşi benzeri görülmemiş bir kuraklık... ...ve aynı zamanda da... ...Avustralya'nın... ...UNESCO'nun... ...koruma altına aldığı... ...kültür miraslarının en büyüklerinden biri... ...uzaydan görülebilen... ...tek canlı... ...organizma olarak da nitelendirilen... ...büyük mercan resifinin de... ...bembeyaz olması... Yani ağırıp ölüp gitmesi ve böylece oradaki e, büyük ekolojik çeşitliliği canlı çeşitliliğini de yok oluşan birlikte sürüklemesi vaziyeti var. Britanya'da Birleşik Krallık'ta e, ülkenin boylu boyunca birçok yerde yaşayanları perişan eden seller e, alışık olan bir yer aslında orası ama hiç görülmemiş sellere maruz kaldığı Britanya. Ve bunun artacağını da söylüyorlar. İngilizler içinde, İngilizler, Skoçlar ve Galililer içinde, İrlandalılar içinde kötü haberler var. Türkiye'den bir rekoru da ben ekleyebilir miyim? Müsaade Tabii. ederseniz. İstanbul. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde biliyorsunuz İSKİ. E, kentte 2 Haziran Perşembe günü su tüketimi rekoru kralarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde. Yazın ilk günlerinde gelen rekorda bir günde tam 3 milyon 45 bin Metreküplük su tüketilmiş. İstanbul'da yazın henüz ilk günlerinde bu su tüketimine rekor seviye ulaşmasıyla birlikte eski ilerleyen günlerde bu rakamın aşılabileceğini tahmin etmiş. Ve israf uyarısı yapmış. İstanbul 2007'de 12.573.000 nüfusa ve günlük 2.209.000 metreküp su tüketimine sahip olduğunu hatırlatmış. 2016'da ise 14.657.000 nüfusa. Yani 2007'den 2016'ya yaklaşık 9 yılda 2 milyon kişi artmış ve su tüketimi de 3 milyon 45 bin metreküp'e yükselmiş. O da yaklaşık 1 milyon metreküp artmış. 3'te 1 oranında artmış. Evet. Bu bir... rakamlara göre İstanbul'un son 10 yıldaki nüfus artışı hızı %16 iken su tüketimindeki artış ise %37 olarak kayıtlara geçmiş. Nüfus bu kadar hızlı artıyorken su niye bu kadar hızlı daha da hızlı i̇ki, neredeyse 2 katı e, hızla artıyor su tüketimi? Daha mı fazla gelenler daha mı fazla su kullanıyorlar? Bir kere sıcaklığın artışıyla da bağlantılı evet. olması çok muhtemel bunun bir ciddi cevap bulmaya çalışacak olursak. İkincisi de kimsenin yeterince böyle bir tasarruf bilincine sahip olduğu söylemek mümkün değil. Harbup harman savurmak da esastır. Zaten su asıl mesela inşaatlara bilmem ne hmm, evet. muazzam gidiyor yani. Evet, evet. Onları da görmek lazım. Evet. Suyu. Ama şöyle bir durum var. Yani bunları iklim değişikliğiyle bağlamak pek kolay olmadığı için arkasında biraz bilimsel fasiliteyi bulundurması gereken bilgiler bunlar çünkü. Ama dışarı çıktığınız zaman görebileceğiniz durumlar. Geçmişlik yasladığınız zaman. Yani şey yok ortada. E, camın Çam ormanının ortasına atılmış camların ateşe vermesi ya da ne bileyim anız ya da piknik yapma ve sigara izmeriti gibi konularda duyarlı olmanın istenileceği bir durum değil galiba süt tüketimi diğer konularda böyle duyarlılıklar isteniyor. Ko i̇kisinin konusu da aynı olsa da, ikisinin evet. başlangıç noktası da küresel iklim değişikliği ile alakalı olsa da ...kolaya kaçılabilecek yerler var orman yangınlarında olduğu gibi. Ama su tüketimindeki aklım biraz daha şey evet, yani e, karıştırıyor. Biraz daha ayrıntısıyla bakmamız da fayda olabilir. Fakat yani bu Kerington'ın yazısında e, birkaç bilim insanına... E, e, söylediklerine yer verince insan e, biz bu, bu sıcakta bile ürperiyor. Michael Mann mesela Penn Eyalet Üniversitesi'nden Amerika Birleşik Devletleri'nde çok net olarak şunu söylüyor. Yani insanın sebep olduğu iklim değişikliği artık böyle çok ince dolan başlı yollardan görülecek bir şey değil diye işte senin de söylediğin doğrular bir biçimde. Yani şu anda gerçek şu anki zamanda gözlerimizin önünde ceryan ediyor iklim evet. değişikliği yıkıma gidiyoruz demiş. Ve o zaman ne kadar kritik bir halde olduğumuzu, yani daha da tehlikeli ve potansiyel olarak geri döndürülemez bir sıcaklık küresel ısınmayı önlemek için ne kadar ani ve hızlı hareket etmemiz gerektiğini gözümüzün önüne koyan bir tablo demiş. Ama demiş... Stefan Ramsdorf'ta Potsdam Enstitüsü'nde iklim değişikliği, iklimin etkileri araştırmaları Almanya'da çok dünyanın en büyük araştırma merkezlerinden birinin başında. O da şey diyor, Paris'te bayağı bütün 170-200'e yakın ne kadar ülke varsa bir araya geldi ve dünya ülkeleri ve küresel ısınmayı alt etmek için, yenmek için taahhüt bildirdi. Hala eva kutlandı ya işte hepimiz gördük evet. orada. Ama demiş Ramstor Ram ee, bu rekorlar şimdi görmüş olduğumuz bu yeni kırılan rekorlar son derece kaygı verici işaretlerdir ve biz artık Paris ee, te, öngörülen hedeflerle tamamen ee, zıt bir şekilde gidiyoruz. Yani duvara çarpmaya doğru gidiyor bu hedefleri tutturmamız mümkün değil. Şu anda çok çok büyük bir hızla yön değiştirmezsek bodoslama gidiyoruz demiş ve insanlar da umarım artık küresel ısınmanın böyle önümüzdeki yoldan, yukarıdan, aşağı doğru bir yerden gelen, üstümüze gelen bir şey olduğunu düşünmekten vazgeçerler. Ve şu anda aynı Michael Mann'in söylediğinin benzerini söylemiş Ramsdorff'ta, şurada ve şimdi, burada ve şimdi ve şu anda etkiliyor bizi demişler. Ve Holosen diyorlar, işte Holosen'den çıktık artık, Holosen çağından, jeolojik çağ, insan e, medeniyetinin içinde yaşamasına, gelişmesine imkan veren şartlar ortadan kalkıyor diyor. çok Daha net ne söyleyebilir bilmiyoruz. Çünkü ılıman, görece olarak ılıman bir iklim içinde bütün tarım, endüstri ve her şey, insan medeniyeti gelişebildi. Şimdi o şartlar değişiyor, anlayabiliyor muyum demiş. 2030 nasıl? Hani geri dönüş bir yandaki geri dönüş diyorsunuz ya o bir yandaki arayı nasıl bulmamız lazım? 2030 uygun ideal bir zaman dilimi olarak görünüyor mu size? Almanya için görünmüş çünkü. Almanya tarafından alınan karara göre 2030 yılından sonra araçların trafiğe çıkabilmeleri için sıfır emisyon değerine sahip olmaları gerekecekmiş. 2025 olarak belirtmişti bu tarihde. Bunu benzinli araçların. Volkswagen'e söylesinler. Norveç'e söylemişti söylesin. ama. Norveç kime söylesin? Norveç'te Statoil'la söylesin. Herkese söyleyecek olan birisi var. Onlar da 2025 yılı itibariyle yasaklanacağını belirtmişler. Devlet petrol şirketine söylesin da. Çok yerli bir şirkete. Yani şey demiş, biz tarımı icat etmemize böyle ılıman iklimde sebep mümkün oldu demiş. Tarımı böyle bulabildik. Ransdorf. Yani göçebelikten yerleşik düzene bu ılıman iklim sayesinde geçildiğini insanların unutmamak lazım. Nüfus böyle büyüyebildi ve şehirler böyle kuruldu. Hepsi bunların şey istiyordu demiş. ılıman bir iklim. Ben bunlara şeyi de ekleyebilirim yani demokrasi, ee, haklar, sivil haklar meselesini filan da. Bu ılıman iklime borçluyduk. Şimdi bir biraz zaten gidiyor. Gidi denüş olabilir mi peki? Avcı topluca topluma doğru. E, bu gidişle evet. Mad Max vari bir hayat. Fakat mümkün görülüyor. Bunlar uzak şeyler değil. Yani 1880'e kadar gidiyor ancak termometre kayıtları. Fakat tabii çok daha eski yani buz karotları, bu karot denen şeyler alınıyor buz kütlelerin içinden. E, ağaç e, halkaları ve mercanlara bakıyorlar ve küresel ısınma insanlığın bu fosil yakıt yani petrol önce kömür sonra petrol sonra da doğalgaz hepsini bir arada yakmasından gelen durumun ve ormanları yakmasından gezegenin son en az 5000 yıldan beri en sıcak anına taşıdığını söylüyoruz. Bunun çok daha ondan sonra 10-20 yıl içinde 10, 15-20 yıl içinde demiş hatta belki 10 e, bu Şeye gelmemişsek, o zaman 120 bin yıl geriye gitmek zorunda kalacağız. Bu şu Hı. andan itibaren 15-20 yıl içinde 120 bin yıl önceki sıcaklıkları ulaşacağız. 120 bin yıl. Homo sapiensler var mı o dönemde? Yoktu o zaman Homo sapiens. 100 bin yıl, 120 bin işte tam onun başlangıcı. Yerleşik hayat da yoktu o zaman. Avcı toplayıcı bir dönemde. Yerleşik zaten 11 bin. Yıldır evet, var. Yani avcı toplayıcı. Biz yani homo sapiensin de öncesine doğru gidiyor yani düşünmesi bile zorluk yaratıyor ama bir bakıma da kolay yani çok şematik olarak şurada duvarımıza çizebiliriz. Yani güçlü olanın hayatta kalacağı bir dönemden daha ziyade parası olanın hayatta kalacağı bir dönem olacağı için insan türünün de devamının çok sık bir şekilde e, tartışılıyor olmadığında aynı şekilde göz da bulundurmak lazım. Yani çok uzun olmayabilir hikaye. Evet evet kesinlikle sonra... yani çok önemli Babour diye birisiyle de bitiriyor e, bu makalesini iklim değişikliği e, Guardian'daki makaleyi bitirelim iklim değişikliği çok daha fazla seller yani yağmur yağışına yol açacak ve dolayısıyla da sellere yol açacak demiş London School of Economics'ten Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment diye bir kuruluş var. E, yani İklim Değişikliği ve Çevre Enstitüsü, Grantham araştırma bursuyla olmuş herhalde. Bob Ward oranın sorumlularından biri demiş ki, hükümet e, Britanya'daki iki rekor kırılan üst üste çok yağış rekorunun kırıldığı kıştan sonra son üç kıştan ikisi rekor yağışla sonuçlandı. Birdenbire uyandı hükümet. Onun için de ulusal sel direniş e, kur, paneli diye bir şey kurdu diyor. Fakat e, şey diyor yani bu şimdi görmekte olduğumuz seller ve e, felaketler daha işin başlangıcı çok daha kötü. Son e, önümüzdeki birkaç on yıl içinde çok daha kötülerine hazır olmamız lazım ve emisyonları kessek bile şu anda durdursak bile bunlar olacak demiş. Demiş. Ve daha da e, kaygı verici olan şey 2016'nın rekorundan biz şimdi artık hiç bilmediğimiz bir alanda. Yani bugüne kadar insanlığın hiç görmediği bir alan içinde hareket ediyor olması. Yani ne olur bilinemiyor artık yani karmaşık etkileri. Çünkü çok fizik dünyası son derece e, fizik dünya karmaşık bir dünya. Her şeyin birbiriyle etkileştiği bir dünya ve sonuçlarının ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Bir sürü sürpriz bekliyor olabilir bizi ve bunların çoğunun da hoş olmayan sürprizler olabileceğini söyleyebilirim demiş. Demiş ve korkutmuş bizi ama. Korkutmuş mu? Harekete geçemezsiniz <gülüyor> diyor resmen. Yani istediğinizi yapsanız bile bir an dursanız bile tükettiğiniz şeyleri tüketmemeye başlasanız bile artık çok geçitleyen bir metin değil miydi biraz önceki? Ben bir an çok tam değil. Yani değil diyor ki tam zamanı artık geçmenin yoksa e, bir süre sonra ya yani şu anda harekete geçmezsek bundan sonrası biraz zor olabilir diyor aslında. Evet. Uyarıyor yani. Fakat bir korkutucu şeyler e, şimdi bakalım bu yazın başlangıcında en uzun günlerin başladığı günlerde neler olmuş? Sırayla gidebiliriz. Muğla'dan mı başlayalım? Fethiye'den başlayalım. Evet Fethiye'den. Muğla'nın Fethiye ilçesinden evet. Çiklet gibi olmuş asfalt yollar. Hep öyle oluyor ama ya. Asfaltın özelliği o değil mi? Çiklet gibi olması yolda. Ama iyice artık yolda yürüyenlerin ayakkabılarına da yapışmış. Voang, çizgi film gibi. Vong vong vong diye yürümüşler. Fethiye Böyle, sıcak bir yerdir ama. bilmiyorum ama. Hı? Fethiye zaten sıcak bir yerdir ama. Evet kırkın üstüne Biraz çıkmış. Biraz fazla olmuş galiba. Hissedilen sıcaklık ne kadar bilmiyorum ama evet hürriyetten bir haber. Hakikaten fotoğraflarıyla beraber bayağı e, sıvı gibi sıvılaşmış yani tamamen asfalt evet. fotoğraflarda. bunun altına yapıştığı gibi yan ayak yürümeyi hiç tavsiye etmiyorum. 38 derece ölçülmüş öğle saatleri. De, fakat öyle pardon, öyle saatlerinden itibaren hissedilen sıcaklık 41 dereceye ulaşmış, 38 ölçülürken. Ve 7 kilometrelik karayolunda Kayaköy ile Gemle koyu arasında asfalt erimiş. Yolun büyük bölümünde araçlarıyla Kayaköy ziyarete gelen, Kayaköy'de biliyorsun eski bir yer, çok ilginç bir höyük. E, yani çok eski bir medeniyet üzerine bir sürü şeyler inşa edilmiş. Orayı ha, ziyarete gelen tatilci ve vatandaşlar. Hı -hı. Hı -hı. Zor anlar yaşamış. Beş yıllık tarihten bahsediliyor orada evet. da. Ben direkt mezarlara gittim hemen. Mezarları da böyle kayıp mezarları da vardır oranın da. Evet. Çok ilginç bir yer aslında. Ama artık gitmek için son zaman şu sırada gidilemez herhalde zaten. Zift bulaştırmamak için... Hı -hı. Otomobil ve motosiklet sürücüleri araçlarına zift bulaşmasın diye yolun mıcırlı bölümünü kullanmaya çalışmışlar. Yoldan kalkan zift ise yürüyenlerin ayakkabılarına yapışmış. Ya bence geç değil gitmek için. E, turizmde eskiden önemli bir yer tutuyormuş burası. 19. yüzyılın başlangıcında yamaçlara dayalı ve nispeten tarihi yerleşim olmakla birlikte Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde tamamı 3000 nüfuslu Rum, bir kasabaymış. Evet. Yani ama çok daha eskilere dayanıyor. 1512 yıllarındaki ilk ismi Kayı Köyü olarak geçiyormuş Osmanlı Tahrir defterlerinde, defterinde. Ama 23'te gerçekleşen mübadele nedeniyle tamamen boşaltılmış bir köy olarak, hayaletli bir köy olarak kalıyormuş. Bazı İngiliz turistler, özellikle Fethiye bölgesine yerleşmeye gelen, özellikle İngiliz turistler oraya gelip, yurt dışında Hollanda'dan da gelen vardı galiba, oraya gelip o restorasyonu yapıp orada yaşamaya devam ediyorlar. Yani boş bırakılmıyor yine. Hani yurt dışında Avrupa Birliği'nde olan olaylar var ya şey yapıyorsunuz. Restore edeceğim ben bu yeri ve aslında uygun hale getireceğim. Bunun karşılığında da kalacağım diyorsunuz. Ve kalabiliyorsunuz. Oradaki size bir şekilde devlet yardımında sağlanıyor. Ama henüz Türkiye'de böyle bir yenilik olmadığı için, böyle bir politika olmadığı için hayalet bir köy olarak cesaret bulabilenler, cebinde de para bir olabilenler, tutabilenler... Hiç bir garantisi yok ama tabii. Tabii garanti olmamak <gülüyor> şartıyla böyle maceralara girişebiliyor. Ama hala 1920'lerde bir anda bırakılmış gidilmiş bir köy olduğu için o mimariyi görebiliyorsunuz. Evet tam da, da Ayvali kitabının bu konuları anlatan yani mübadele öncesi çatışmayı ondan sonra da mübadele günlerini anlatan dört yazarın biri de Türkiye'den hepsi Ayvalıklı dört yazarın kitabını konuşmak üzere. Ayvalık'taydık. Orada da çok sıcaklar vardı. Çok zevkli ve hoş bir sohbetler dizisi oldu. Burada başlayıp son cuma günü Perşembe akşamıydı. Değil mi burada? Perşembe ha. akşamıydı. Başladık. Çok zengin bir katılım ve belge Ilgi vardı fakat ayvalıkta vardığımızda çok ağır bir sıcakla da karşılaştık doğrusu. Sıcak ve nem. Getirdin dediler bana. Siz yanınıza mı getirdiniz dediler? Hayır. Söyleye söyleye getirdin dediler. Evet, Bunca zamandır o sürgen, evet. dediler. Beni suçladılar. Valla benim kabaatim yok dedim aslında. Can yaptı deseydiniz. De, tabii ki öyle dedim. Selahattin'in de katkısı oldu dedi. Tabi, hepsi, hepsi oradaydı de <gülüyor> Hepsi oradaydı ayvalıkta orman yangını olmuş onu duymadık. Gölgeye 40 dereceye gölgede 40 dereceye varmıştı bunu biliyoruz aşırı sıcaklar orman yangında neden olmuş biz onu duymadık oradayken. Hayvalık'ın Yeni Mahalle kentinde Kaleüstü adıyla anılan çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 17 sularında İhlas Haber Ajansı'nda biri orman yangını birçok çam ağacına zarar vermiş deniyor. Camlarmış çamların ortadan kalkmasına sebep olan. Daha doğrusu bunu söyleyen en yetkili isimlerden bir bürokrat. Cam parçaları, bırakılan cam parçaları, çam ormanına bırakılan cam parçaları etkili olmuş yangın çıkmasında. Belediye Başkanı Rahmi Gencer ise aşırı sıcaklar ve düşük nem oranıyla nedeniyle çıkmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtmiş. Evet ve cam kırığı parçaları da büyüteç görevi yapıyor. 1953 ve 54 yıllarında vatandaşlar tarafından dikilen camlar yanmış. Camlar yanmış pardon. Bu Camlar nedeniyle. Evet. Yani vaziyet halen mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da orman yangınlarını tetikleyen en büyük etken demiş. Bu yüzden de vatandaşlarımızın bu, bu konuda son derece hassas ve dikkatli olmalarını bekliyoruz demiş. Aynı zamanda sadece cam parçalarını değil Sanırım dikkatli olması gereken şey. Evet. Yani böyle bir durum. Diğer yangın ve sel haberlerine de e, bu bir aradan sonra devam edelim. Çünkü az sayıda değil Aygınlık e, Belediye Başkanı'nın bahsettiği şey bütün ülke çapında sayısız yangın ve sel haberini bir arada söyleyeceğiz sonra birazdan bahsettiği ciddi bir vaziyet var. Açık Martha and the Vandals grubundan dinlediğimiz Sıcak Dalgası o (Heat Wave) adlı parçayı dinledik. Dinlediğimiz parçaydı bu Heat Wave. Daha doğrusu Türkçe'de bir türlü söyleyemedim. Ama Sıcak Dalgası, bu onlar bir daha sevgi, aşk ve tutkuyla ilgili bir sıcak dalgasından da bahsediyorlardı. Bu sırada yalnız Türkiye'de ve dünyada yaşanan bunun biraz ötesine geçen bir sıcak dalgası. Benim önerim şu, bu sene Marrakeş'te düzenlenecek galiba iklim forumu. İklim ile alakalı bir araya gelen diplomatların adresi Marrakeş olarak verildi. Evet. Fas. Önüm, Fas'ta. Önümüzdeki sene Adana'da yapsınlar bu şeyi. Türkiye'de istiyordu zaten kendi ülkesinde düzenlenmesini. Adana'da yapıldığı takdirde e, herhangi bir ay olabilir artık. Eskiden Ağustos ayı olarak nitelendiriliyordu Ağustos, e, Adana'dan gelen haberlerin, asfalt erilten sıcakların haberlerin e, tarihi. Şimdi artık e, Haziran'a kadar gelmiş durumda. Adana'da termometreler 51 dereceyi göstermiş. Evet 51 inanılmaz bir şey ve e, hürriyetin haberi değil mi bu? Evet. Yani her, her zaman olduğu gibi sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar sulama kanalları ve Seyhan Baraj Gölü'ne girerek serinlemeye çalışmışlar. Yalnız daha Malzeme hatırlatalım ki, ki en uzun günlerin başlangıcı bu ne demek? Daha yazın başı. Sıcak daha sıcak olacak. Çok daha sıcak olacak demek. Boğulma tehlikelerine rağmen de yüzmeye çalışanların sayısı da artacak. Boğulanların sayısı da maalesef artacak daha önceki istatistiksel ...verilerden çıkarabildiğimiz kadarıyla. Ama çocuklara da durun evinizde dışarı çıkmayın... ...bulduğunuz göletlere girmeyin... ...demekte de biraz zor gibi duruyor Adana'da. 51 derece. İnsanlar evet. normalde... ...sokaklara çıkmıyorlarmış. Boş kalmış sokaklar. Şemsiyeyle dolaşanlar varmış. Parklarda ağaç altlarında... ...şemsiyeyle beraber oturuyorlarmış. Evet işte bu hep... ...sürekli olarak söylenen... ...şeylerden biri buradaki... ...birkaç defa açık gazete. Mikrofonlarında... ...bunu söylemeye çalıştık. Belli bir noktadan sonra sokağa çıkılamayacak olduğunu bilim insanları net olarak söylediler. Özellikle de Orta Doğu'nun bazı bölgelerini verdiler. Mesela Basra Körfezi civarında bu Arap Emirlikleri'nin filan bulunduğu yerde günün ancak belirli saatlerinde hava güneş bat batmasına yakın. Sokağa çıkılabileceğini aksi takdirde sadece klimada evlerde ve ofislerde kalınabileceğini söyle, söylüyorlardı. Buna doğru ilk belirtiler kesin olarak ortaya çıkmış durumda. Hürriyet'in haberine göre gençlerle konuşmuşlar. Biraz tehlikeli ama yapacak bir şey yok demişler. Hava çok sıcak ancak böyle serinliyoruz demişler. Zaten hafta sonunda çoğu aile yaylalara ya da denize gitmişler. Kentte sokaklar bomboşmuş evet senin de dediğin gibi. Böyle bir durum, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyrediyor. Bu ortalamanın yani. Dolayısıyla fevkalade kaygı verici bir durum var. Aydın'da da var, yine hürriyetin haberi. Aydın valise hamilelere ve hastalara iki gün sıcak hava izni vermiş. Siz evde şöyle buyurun demiş, değil mi? Sadece e, hamilelere ve yaşlılara mı? evet. Şimdilik öyle iki gün izin. 20 Haziran pazartesi günü yani bugün sıcaklık 44 derece bekleniyormuş. Bu gölgede tabii hissedilen sıcaklıktan bahsetmiyoruz yani. Ölçülen termometre şeyi yani. İzmir'de de hava sıcaklığı 41 derecenin üzerine çıkması üzerine pazartesi günü yani bugün kronik hastalıkları olan kamu kurum ve kuruluşu personelinin idari sayılacağı bildirilmiş. Evet, Aydın'da da öyle zaten. Senin sorun demin ki bakınca e, ayrıntısına bakınca düzeltiyorum. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, kalp damar hastalığı, hipertansiyon, koa, diyabet, kanser gibi kronik hastalığı olan kamu görevlileri 20-21 Haziran Pazartesi ve salı idari izinli mecbur kalınmadıkça sıcaklığın yoğun olarak hissedileceği 10-16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim demiş Faruk Koçak, aydın valisi. Fakat peki bu ileride e, yani mesela Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu zaman sürekli bir tatile mi giriyor? Fena değil aslında. Yani bilmiyorum ki biz de mi düşünsek? Ağustos ve Temmuz ayı Sonuçta İstanbul'da evet. da sıcak e, Valiliğe bakacağız artık İlla kronik hastalığımızın olması mı gerekiyor Zaten bu gidişle bu havada kaldığınız zaman Kronik hastalığa tutulmamanız gibi bir durum da söz konusu değil, değil evet. Önceden biz önlemimizi alalım isterseniz Temmuz Ağustos aylarında açık kaseye tatil edelim Ne dersiniz Kronik kafadan hastalığı da Ne denecek bilmiyorum tabi Evet yani olabilir Valilik İzmir'de de Aydın'da da tatil kararı Aldı Gümüşhanede de bu, bu arada orman yangınları da devam ediyor. Ondan da bahsedelim. Sonra sellere geçeriz. Evet. Ee, şimdi orman yangınları Balıkesir'de söyledik Ayvalık'ta Orman yangın mı? Silifke'de var. Silifke Kaymakamı e, söylemiş. Yüz dönüm kızıl ormanı. Bak bu da e, Hüsnü Tabir işte gene. Nasıl efendim? Yani zarar gördü deniyor. Yandı terim kullandı, kelimesi kullanılmıyor. Kaçak göç ben gibi bir şey yani. Zarar gördükten sonra telafisi mümkün ya. He. Yanıp gittikten sonra telafisinde o kadar mümkün olmayacak gibi bir his gelebilir. Belki insanlar onun için insanların aklına diye. Onun için örtmece kullanıyorlar. Bak zarar görmüş. Şimdi yaramadı mı? Bu zamana mı? kadar yaramadı mı? Yaradın. Bu saatten sonra yo yoğunlaştığı zaman yangınlar pek işe yaramayabilir ama. Cık, olmaz öyle şey. Orman ve Su İşleri Bakanı'nın açıklamasını getirir dayarım hepinize. Hangi açıklaması efendim? E, 2027 yıl kaldı sadece. 7 milyar ağaç. Her insan için dünyada yaşayan bir ağaç dikeceğiz dedi. Hani sen hesabını yapacaktın. Dinleyicilerle sürekli temas halindeydin. 7 milyar Kaç için 7 milyar çalışacak. Falan. Evet. ...kaç paraya mal olacak... ...kim diyecek falan... ...bunları çıkarıp getirecektin hiç... Nerede? ...hafta sonu çok sıcaktı... sıcaktı. <gülüyor> ...çok sıcaktı... Çalışan. ...insanlar adalara yakın etmişti... Ee, ...ama Ramazan ayında... ...bir güzel ya da kötü tarafı... ...hangi tarafından tutarsanız bilmiyorum ama... ...adalar gibi turistik beldelerin... ...içerisindeki insan popülasyonunun... ...az olması... ...diğer turistik beldeler de az oluyor... ...İstanbul genellikle sokağa çıkmıyor Ramazan ayında... ...diğer bölgelerde muhtemelen aynı... Ee, ...rahat bir şekilde dolaşabilme imkanı bulabiliyorsunuz... ...eğer sıcaktan çok muzdarip olmayacağınızı düşünürseniz. Bir de tabii, Ve tabii... Ramazan'dan ötürü. Bir de tabii yeni çıkan bir albümü kutlamak istemiyorsan... ...hangi sokağa albüm? ...sokağa çıkıp... ...albüm? Radiohead albümü gibi. Ha evet. O zaman sokağa çıkmak bazen tehlikeli de olabiliyor. Tabii. Sokaktan geçmek bile tehlikeli olabilir öyle durumlarda. Evet. Ona da geçeceğiz ama devam edeyim. Silifke'de yanmış yüz dönüm pardon yanmamış zarar görmüş balinin terim terminüsünü kullanırsak. Ee, ve bir de düzeltme var. Bir vatandaşın bahçesini bak bu günün ilk sorusunu sorayım senle Selahattin. Kolay bir soru. Tabii. Bir vatandaşın bahçesinde çay demlediği sırada ateşin ormanlık alana sıçramasıyla başladığı yolundaki bilgi doğru mu değil mi? Ee, Do A doğru, B yanlış. Selahattin yanlış diyor ben doğru diyorum. C ikisi de. <gülüyor> Gene bilemediniz. Gene iki kişiden bir cevap çıkıyor mu? Evet. Olayla ilgili de kimse gözaltına alınmamış birkaç ayrı noktadan çıkmış çünkü soruşturma sürüyormuş ama seni rahatlatmak için söylüyorum oh, çok sağ olun daha sonra Antalyalılar Milliyet'in haberine geçelim bu çok yani fevkalade çarpıcı ve yüzücü fotoğraflarla bezenmiş bir şeydi bezenmiş lafı da iyi olmadı Hüsnü Tabir Milliyet Gazetesi'nin haberi Antalya'nın Kemer ilçesinde Göynük mahallesinde şiddetli rüzgarın da etkisiyle ee, berbat bir haber. Son dakika haberin detayları kemerde ormanlık yangında çıkan alana müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre Olimpos, Beydağları sahil Milli Park içinde kalan Palmiye Kavşağı yakınlarındaki ormanlık alanda sabah yangın çıkmış. Olimpos'ta mı yangın çıkmış? Evet. Henüz belirlenemeyen nedenle başlamış. Bak gene belirlenememiş. Birisi mangal ama sabah erken saatte şimdi sabahın erken saatinde mangal olmaz niye canım o bölgelerde olmuyor mu sabah sabah ciğer on <gülüyor> yok Ramazan ayrıca pardon henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle kısa sürede büyümüş bir uçak beş helikopter çok sayıda arazöz ama Bayağı Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye bu haberi takip edelim Çünkü bu Gelişmesi mümkün bitmemiş henüz Milliyet TV'den de gelen Haber Kemer'de orman yangını Görüntüler var maalesef ee, Antalya Kemer Karayolu'nun Her iki yanında da etkili olmuş Fakat Kesilmiş ilerleyiş yakındaki Yerleşim merkez yerlerine sıçramadan Yoğun müdahale ama Rüzgar işleri güçleştiriyor. Böyle de, rüzgarın da kötü bir e, huyu var böyle işleri İş gibi. güçleştirmek evet. gibi. Evet. E, kontrol altına alınamamış henüz. Bir gün önce bir buçuk hektar orman e, zarar görmüştü. Pardon burada doğru söylemişler. Kül oldu diyor milliyet. Bölge müdürlerinden de e, Antalya Orman Bölge Müdürü de Anız yakmayın, piknik yapmayın, sigara izmariti atmayın, daha hassas olun demiş. Zaten ne demek izmarit atmak, sigara içmek? İçip böyle ormanın ortasına atıyorsunuz ya. Helikopterle Ce, nasıl giderken içiyorsun böyle. sigarayı? Önce onu bırak. Değil mi? Evet. Onu, o, zaten onu yaptığınız zaman çözülüyor bütün problemler. Orman yangınları vesaire falan filan ortadan kalkıyor. Ama gene güzide o. bir turistik rotalardan bir tanesi Olimpos'ta. Olimpos Beydağları, Sahil Milli Parkı. Burasının da bu şekilde acı çekiyor olması üzücü. Evet. Ki bu haberlerde sadece ağaçlardan bahsediliyor, ağaçların zarar görmesinden bahsediyor ama içindeki bütün canlılarla beraber top yükün bir yıkıma doğru gidiyor orman evet, evet. yangını demek. Tabii bu. asıl o. o. Ama bu vurgu hiçbir yerde, hiçbir yerde yok. Evet, yok. Orada yaşayan börtü böcek hayvan koşan uçan ne varsa yok oluyor. Denizli'de de ormanlık alanda çıkan yangın var maalesef büyümeden söndürülmüş gerçi iyi bir şey bu fakat Kervansaray Mahallesi Saklıkent'te bu da Saklıkent'te olmuş ormanlık alanda bil bakalım neden çıkmış yangın Anas tahmini olarak hayır casuslar Hayır. O zaman bir zamanlarda o vardı. Biliyorsunuz değil mi? Casuslar geliyorlar. Sigara İzmir'i atıyorlar. Evet, evet. Ondan sonra gidiyorlar. İşte gene. İzmir, sigara İzmir'i. İzmir, belki de casustur. Deniz'de mevsim normalleri üzerine seyreden hava sıcaklığı diye geçirilmiş bu bilgi Anadolu Ajansı'nın haberinde. Haziran ayındaki son dönemlerde en yüksek değerlere uğraşarak dün 42.9 derece ulaşmış. E, son yani, 9 evet. yılda Haziran ayında hava sıcaklığının en yüksek değeri 42.4 e, derece olarak ölçülmüş. Ama dün 42.9'a 9 olarak ölçülerek bir rekorda kırılmış son 9 yıldaki sıcaklık rekoru. Daha da artabilir diyorlar. Artacak artacak hiç şüphe yok. Yani işte genel şeyi okuduk zaten e, dünyadaki bilimsel raporları ve onlar üzerine yapılmış haberlerden bir kısmını makalelerden. Fakat öte yandan da seller de devam ediyor. Hakkari'de büyük bir sel felaketi var. 800 küçükbaş hayvan telefonmuş. 300'e yakın koyun da sakat kalmış. Evet, Bu video, haberi ilk defa duruyor. Videosunu da izleyebilmek mümkün o haberin. Yani çobanların çadırlarının üzerine doğru toprak geliyor. Evet. Suyla beraber toprak geliyor ve buradaki insanlar canlarını zor kurtarıyorlar ama hayvanların büyük bir kısmı... ...hayvancılıkla geçiniyormuş oradaki yaşayan insanlar da. O hayvanların büyük bir kısmı da toprak altında kalıyor. <gülüyor> Toprağın altından çıkarmaya çalışıyorlar ölü hayvanların bedenlerini. 40 aile... Yani sahanak sonrası meydana gelen sele kapılan 40 aileye ee, şeymiş e, ait 800 küçük baş hayvan resmen sele kapılıp gitmişler. orası da bir garip mesela Hakkari'nin Durankaya beldesinde Haziran ayında 5 metre kaplı yollar, 5 metre karla kaplı yollar belediye tarafından temizleniyordu. Haziran ayının ilk haftasında dört gün süren çalışmalar vardı. Ve bu çalışmalardan ötürü de insanlar evlerinden yani köylerinden şehire inemiyorlardı. Geçilemiyordu. Yani Haziran ayı olmasına rağmen hala yoğun bir kar yaşından bahsediliyordu. Bir aralar. Sonra kapanan yollardan bahsetmeye başladılar. Şimdi de bunların erimesiyle beraber ortaya çıkan sonuçtan bahsediliyor. Evet. Ya iki 2000... bin küçük baş hayvan otlatılıyormuş olayın yaşandığı yerde 2000'den 800'ü Ölmüş, 300'ü de sakat yani yarısı gitmiş hayvanların. Kıl bir felaket bu. Orada yaşayan aileler için özellikle tam bir felaket. Sel koyunlarımızın olduğu yöne doğru geldi demiş köylülerden birisi. Koyunların çoğu o sırada sel sularıyla gelen toprağın altında kaldı. Selef olan koyunların çoğu köyden gelen derenin içindeydi. Çobanlar haber verdi. Olay yerine geldik ama sele kapılmışlardı. Hayatımda böyle felaket görmedim. İçinde sadece bana ait olan kırk koyun vardı demiş. Mesela Sabahattin Onat bir köylü konuşuyor. coğrafyanın özelliği mi? Yoksa son dönemlerde yaşanan bu dengesizlikten ötürü mi bilmiyorum ama mesela Sümbüldağ, Haker deyeni. Sümbüldağ başta olmak üzere 3500 rakımda... <gülüyor> Berçelan Yaylası zirvesinde e, kar yağışı gözlemlemişler vatandaşlar. 2 gün öncenin haberi bu karar nokta.com'da e, Haziran, Haziran ayının ortasında adeta kışı yaşadıklarını söylemişler. Batıda halkın sıcaktan denize girdiğini belirten vatandaşlar Hakkari'de ise son günlerde soğukla mücadele ettiklerini söylemişler. Evet, iklim haberleri yani iklimle bağlantılı, iklim değişikliğiyle bağlantılı olmaması düşünülemez bence ama ne kadar etkili tabi onu ayrıca spesifik olarak söylemek mümkün değil. Her olayda ayrı bir şey bağlantı kurmak da kolay değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Hakkari'de NASA'dan Hakkari için korkutan rapor diye bir haber, şey yayınlanmıştı, haber yayınlanmıştı. Belki hatırla, hatırlarsanız. Verilere göre Hakkari'nin Yüksek ovadaki Cilo ya, Cilo buzullarının 31 yılda %47 oranında eridiği, 100 yıla kadar tamamen yok olacağından bahsediliyordu bu rapor. Önemli evet. bir rapordu bu. İklim için de bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. 6 ay boyunca 1984 ve 2015 yılları arasındaki NASA verilerinden yararlanarak yapılan bir araştırma bu. Ve Cilo buzullarının %47 oranında eridiği belirlenmiş. Kaç yıl içerisinde? 84'te 2015 yılları aralarında işte. Bu konular üzerindeki çeşitli raporlara yıllardan beri değinmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki buzulların özellikle de Orta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki buzulların çok büyük ölçüde ermiş gitmiş olduğunu da biliyoruz çok kısa bir süre içinde. Araştırmayı yapanlar da bu, e, kısa bir süre içerisinde bu bölgelerde de Akdeniz iklimi hakim olabilir e, dediğine dair çeşitli açıklamalar da vardı haberde. Yani her taraf Adana olabilir. Adana'da yazları 51 derece. sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı ama kışları pek e, yazları da yağışlı da olabiliyor. ve Hem çok kurak hem de yağışlı aynı anda. Bakalım Saatli Marif Takvim bugün fırtına var diyor ya, yağış olacak mı? Rusya'da da e, müthiş bir felaket olmuş ve Sibirya'da ülkenin kuzey batı bölgesi pardon Karelya'da Finlandiya sınırına 120 km uzaklıktaki Siyammo Rezo gölünde çocukları taşıyan birkaç tekne birden alabora olmuş. 47 çocuk ve 4 eğitmenin bulunduğu teknelerdeki 13 Çocuk, bir de eğitmen olmak üzere 14 kişi boğulmuş. Büyük bir felaket olmuş yani. Onu da geçelim. Sellere Vay. kısaca değinmeye devam edelim. Bugünkü bugün bütünüyle bir hava raporu gibi oldu bir, bir saat ama bence önemli. E, muson yağmurlarının arkasından sel vakaları devam ediyor Asya'da, Myanmar'da, Burma'da. 14 kişi ölmüş, 26 bin kişi etkilenmiş bu son yaşlarını yarattığı sel, sel e, e, olaylarından ötürü. Uzun bir süredir bekleniyordu bu sonlar. Beklenmeden önce zaten büyük bir e, sıcak hava dalgasıyla karşılaştı bölge, özellikle Hindistan. Sıcaktan gidiyordu insanlar. E, şimdi de işte sel sularından ötürü gidiyorlarmış. Çin'de de 15 ölü, 10 kayıp varmış Çin'in güney bölgelerinde. Evet, durum böyle. Oklahoma'da Amerika Birleşik Devletleri'nde de Oklahoma'da 16 Haziran gününde e, olağanüstü hali ilan edilmiş bu seller ve fıtınalar nedeniyle. E, en son gelen rakamlarda 8 kişinin bu aşırı yağmurların neden olduğu toprak kaymasından ötürü Choco, Koko bölgesinde e, hayatını kaybettiği bilgisi vardı. Yani hem Asya'da hem Amerika'da hem Türkiye'de Orta Doğu'da evet hem Orta tarafında. Doğu'da Hem sel hem de e, küresel iklim değişikliği kaynaklı olan aşırı sıcaklar nedeniyle insanlar ölüyorlar, evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Hayat tarzına müdahale ediyoruz ama asıl en büyük hayat tarzına müdahale galiba bu. Düşünsenize bu o kadar fazla su, nüfus artışından daha fazla su tüketmeye başladığınız dönemde yaşıyorsunuz. Ve bundan 10 ya da 20 yıl sonrasında su tüketiminizi doğrudan etki edebilecek politikalarla karşı karşıya kalabileceksiniz. Doğrudan musluğu açtığınızda ne kadar kullanmanızı söyleyen birileri olacak belki de. En büyük haberi unuttum tabii şeyde. Yani Bodrum Akyarlarda büyük bir 200 hektar yanmış. Oo, yeni yazlık arazi. Sözcüden Bodrum Akyarlarda saatlerce sürmüş hızla yerleşim alanlarını da tehdit etmiş. Bu da sözcünün haberi. Bazı yerleşim yerleri boşaltılmış ve yaklaşık 200 hektarlık bir alan. Bu on... yeni bir haber değil mi? Evet yeni bir haber. Yani 8 saat önce bir çok korkuttu diye vermişler. Evet. In internet sitesinde Sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkmış. Çünkü yazlık yapmaya gittiniz. Mekanın hemen arka tarafında hufuk çizgisinin tamamen yandığını gösteren evet, fotoğraflar var. Evet i̇şte, müthiş fotoğraflar göstereyim. var. Evet. Bütünüyle böyle bir 24 saatte bir... güçlükle söndürülmüş. Ama Söndürmüş o esnada mi? zaten söndürülemedi diye haberler geliyordu. Hürriyet gazetesinin dün gece yarısı verdiği haber göre son anda söndürülmüş. Yani zorluk da söndürülmüş. Kara vardı. İncir sitesi, Batı Tur, Beyaz Şehir tatil siteleri, yangının sıçradığı yerler 100 hektarlık alan yandı deniyordu. Sonra 200 hektardan 9 saattir devam ediyor diye haber vardı. Yeni 15 gel. saat oldu hala devam ediyor diye haberler vardı. Takip etmeye çalışacağız ama çok be, emlak yasası üzerinden yer. takip ederiz artık buraları. Bu arada da bir de bunun tersi bir haber verelim. Ee, yani tersi değil bambaşka bir yönü Gümüşhane'de Karadeniz'den de 20 de dakika süren bir yağmur olmuş ve acayip felç olmuş hayat. Gümüşhane Erzurum Karayolu'nda ulaşımda aksamalar olmuş. Rögarlar tıkanmış. Neyse ki belediye ekipleri yolu açmış. Metrekareye 23 kilogram yağış düşmüş. 20 dakikada. Dakikada 20 kilogram yani. Neyse evet, iyi bir haber verin mi? Ver ve bitirelim artık bunu. Birinci saati. Asat Genel Müdürlüğü'nün merkez ilçelerde yaptığı yağmur suyu sorunu çözmek için başlattığı yağmur suyu projelerinde çalışmalar aralıksız devam ediyormuş. Asad galiba, e, yani Asat diye yazmış Sabah Asad, sitesinde ama Afa ne olduğunu açıklamamış. Afat değil. Bu arada Afat'ın başındaki e, e, bürokrat da Başbakan'ın danışmanı oldu biliyorsunuz. O da yeni mi? Afatlamışken şimdiden söyleyeyim. ...ismini tam olarak unuttum. En son şeyden... atalamam lazımdı. Doğan Medya Holding... ...tarafından kendisine de ödül verilmişti. <gülüyor> şimdi başbakanım... E, ...müsteşarlarından bir tanesi olmuş... ...afat'ın başı Müsteşar mı danışman mı... ...baş danışman mı? İşte kontrol edeyim... ...ona göre söyleyeyim. Şimdi hazırlıksız bir şekilde çıktım. E, Asad'ın ne olduğunu... ...bulduktan sonra size de bu haberin... ...detaylarını anlatacağım ama şimdi bulamıyorum. Sabah asad mı, Esad... okudum işte hep Asad hani mı asad mı? Hep böyle oluyor. Aset. <gülüyor> bu arada... Hmm. Ee, biz bitti demeden bitmez diyorlar diye Dink ve arkadaşlarından. Evet Dink'in arkadaşlarından çalınma bir şeyle sloganla. Ee, o ondan bitti demeden bitmiş galiba. İş çok mucizeler bekleniyor ama 3-0 büyük bir yeniklik uğradı. Biliyorum takım hafta sonundan bir haber. Nihat Atip onun bir açıklaması vardı konuyla alakalı. Öyle mi? Hı hı. Kim o? Niyatta tip olanı bilmiyor musunuz? Hayır. Ünlü din bilgini, alim, televizyon kanal kumanda <gülüyor> gelmiyor mu aklınızı? <gülüyor> Müzik, yanıklı <gülüyor> ses. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Asad da Antalya Atık Su Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kısaltmasıymış. Bundan sonra Aset diyeceğiz kendisine. Berleri <gülüyor> <gülüyor> olsun. <gülüyor> evet o yani çok ardeylermişler. Çalışıyorlarmışlar. Kötü şeyler olmuş. Şaka bir yana çalışılıyormuş. Yağmur suyuna dev yatırım diye verilmiş bir haber. Neyse her şey çok daha iyi olacak. İkinci saatte çok daha iyi bir dünyayla sizinle beraber olacağız. Ali Bilge var ilk yarım saatinde. ikinci saatin ilk yarısında Ali Bilge ile beraber olacağız şimdi. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, iyi haftalar. Günaydın, merhaba. Merhaba. Evet, çok yoğun bir sıcak dalgasının da hüküm sürdüğü ülkenin dört bir tarafında orman yangınları, öte yandan da sellerle karışık, kuşatılmış vaziyette bir hafta başına girdik. Bakalım neler olacak? Bu hmm. hafta içerisinde aslında bu hafta sanıyorum bugün ya da yarın Musa Anter davası görülmeyi başlanacak. Şitemle ilgili bir dava var. Evet önemli Musa bir Anter siyasi davası, cinayet. davası siyasi cinayeti 1992 yılında. Kürt Aydın'ı, Musa Antin'in katledilmesine ilişkin hala 90'ların meçhul, bilinen ama meçhul olarak nitelendirilen davası yarın, bugün sanıyorum görülecek. Burada Kult davası, bu da Jitem davası ile ilgili bir dava. Bu dava 23 senedir süren, 24 senedir süren bir dava davalı mağdurlarından biri de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili Orhan Güloğlu. Evet yaralanmıştı. 99... Efendim yaralanmıştı evet. Evet Musa Anterin yanında iken suikastta yaralı olarak mucizevi bir şekilde ölümden dönmüştü. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili yazar. Evet. ailesi de bu şahsa ilişkin değerlendirmelerde bulunan aynı zamanda galiba bir akrabalık işte söz konusu şimdi 90'lı yıllarda yaşadığımız pek çok siyasi, güç aydın ve siyasetçi üzerine düzenli yapılan katliamlar faili meçhulleri geçtiğimiz 10 yıl boyunca pek çok kez dile getirdik bunu iktidar partisi özellikle faili meçhuller üzerinde e, hassasiyet gösterdiği bir dönemi de vardır şimdi e, benzer şeyleri e, yaşamaya başladık e, yine Kürt siyasetçiler e, e, gözaltılanlara kayboluyorlar e, bunun iki örneğini yaşıyoruz e, Demokratik Bölgeler Partisi il yöneticisi Hurşit Külter Hurşit çok ben, uzun zamandır haber alınamıyor değil mi kendisi Hurşit evet. Külter'den evet hem ailesinin hem de Demirtaş'ın, AKP'nin Demokratik Partisi Başkanı Demirtaş'ın bu konuda açıklamaları var. Sadece Kültür değil, soyadını hatırlayamıyorum ama Hacı Hacı Birlik isimli bir yönetici de kaybolanlar arasında ve bu kişiler hakkında herhangi bir bilgi alınamıyor. Haceli Okman Birlik kaybolanlar arasında mı Ali Bey? Yok o şeyle sürüklenen değil mi? Rızıklı aracın arkasında iple bağlanmış olarak sürüklenen kişi değil miydi? Evet. evet. Karıştırıyor karıştır, karıştır, karıştır, evet, olabilirim evet. özür dilerim. Karıştırıyor olabilirim. olabilirim. Ee, olabilirim. Ee, yani e, pek çok e, zaten Cizre'de, Yüksekova'dan Tur'dan, Sağdın'da yaşananlar ortada yerle bir edilmiş e, kentler yani Mahmut Almak, şehrin negazartisi diyor bunu, eleşinması, adetaksi gibi görmedik ama o görmüş, ee, iskeletten e, şehirlerin sadece iskeletleri kalmış durumda ee, ve benzer uygulamalar <gülüyor> 90'lı yıldır çağrıştırdığı içinde bu muhsenler cinayeti de şimdi cinayetlerden, haftalardan sizinle cinayetlerden biri. O da bugün yeniden görüleceği için e, buna bir altını çizmek gerek, gerekiyor. E, bu konuda e, aileler kültür ailesi sanıyorum e, Avrupa İsaatları Mahkemesi'ne de başvurdu. E, bu ve benzeri uygulamaların e, bilinmeyenlerinin çok olduğu hala devam ettiği e, de söylenen, söyleniyor. E, bu konuda zaten e, son bir yıl içerisinde Bölgede e, yaşananlar ortada. E, bölgede e, öldürülme sayısı Cumhurbaşkanı'nın dilinde e, ölen çarıkların sayısı e, bir tekerleme şeklinde her konuşmanın içinde zaten veriliyor. Kaba bir hesapla on bin yakın insan ölmüş. E, şeyi bilmiyoruz tabii. Bir de Kuzey Irak'taki bombalanan yerlerdeki kayıtları ve sürekli kendi topraklarımızın içerisinde yatak bölgeler ve bombalan, bombalanan bölgelerle karşı karşıyayız. Ve bu konuda e, nihayet dünyada da Avrupa'da da bazı seslerinde çıktığı e, görülüyor. E, dış dinamikler açısından e, konu gündeme gidiyor gerçekten bu orantısızlık ve kayıtlar. Ve 90'lı yılların fayda meçhul cinayetlerini e, benzeri bir durumla karşı karşıyayız. Ve bazı aktörlerinde Hale hazırda o faili meşhur cinayetleri e, gerçekleştiren aktörlerinde e, yerli itibar e, gördüğü e, bir dönem yaşıyoruz ve bu küçüklerde kast ediyorum. E, aynı zamanda bir diğer husus, bunlarla bağlantılı olarak dikkat çekici, bu e, özel güvenlik e, teşkilatları şirketleri ve o da çalışanların kadrolarına, onlar ilişkin bir yasa tasarısı gündemde. Ee, bu da <gülüyor> içerisindeki e, gerginliği e, daha da artıracak e, bir duruma işaret ediyor. E, bununla birlikte ben de bu yasa tasarısı daha önceki yıllarda e, haberini yaptığımız, konuşmuş, değerlendirmesini yaptığımız bir hususu hatırlattı. Onu da Altını çizmeden geçemeyeceğim. 2012 Ocak ayında yapmışız bu konuşmayı, değerlendirmeyi. Bir askeri, İslamcı çizgide olan ve askeri vesayetin mağdur ettiği subay subaylardan kurulu bir derneğin oluşturduğu bir merkez ve onun oluşturduğu bir şirketten söz etmişiz ki bu şirket söz ettikten daha sonra basında İslami kontrol Gelille olarak e, ortaya çıkmış e, bu e, faaliyetleri e, enteresan yani e, temel hedefleri İslami ülkelerde ki bunun kuruluşu esnasında e, İslam ülkelerinde e, Arap Baharı diye intilendirilen e, hareketlerinde başladığı dönem. <gülüyor> bu emekli askerlerden oluşan ama ikrami içindeki emekli askerlerden oluşan bu ee, kuruluş yapı e, zaman içerisinde <gülüyor> oldukça genişlediği anlaşılıyor ve özellikle e, Başbakan Kemal Cumhurbaşkanı iken Erdoğan'la ilişkileri e, pek çok e, kez e, dikkat çekici ilişkiler olduğunu görüyoruz. Bu İslam ve Türk e, savunma gücünü e, oluşturan, onlara eğitim hizmetleri veren, güvenlik güçlerini savunma danışmanlığı yapan, güvenlik işlerini organize eden, teşkilat malzeme ve kadro eğitim veren, bunlar sadece Türkiye'deki değil, İslam ülkelerindeki e, yapılara dönük, e, bunlara ilişkin teklifler vermek, ihalelere girmek, Silah, mühimmat, araç, giriş, kıyafet dahil. Bunların satış ve tedariki Türkiye üzerinden e, pek çok yazılım, elektronik yazılım, donanım ve servis hizmetleri. Aynı zamanda dağlı e, kuvvetlerin iskan ve eğitimi için tesislerin inşaatını yapmak, e, güvenlik güçlerinin silah ve malzemelerinin modernizasyonu yenilemesi e, şeklinde bir şirket kuruldu. Bu benzeri şeyler sanıyorum uluslararası e, odakların da dikkatinden kaçmıyor. E, bunun e, açıkçası e, IŞİD'de de e, ortaklaştırmaları bu tür benzer benzeri örgütler midirin e, taşeron yani devlet dışında e, güvenlik sektörünün e, taşeron özel yapılar içerisinde e, kaygı verici bir e, durumlar olabileceğini biz 2012 Ocak ayında da gündeme getirmişiz. Açıkçası e, muhalefetin de bunları sorması gerekiyor. Ayrıca son bir yıl içerisindeki savaşta e, güvenlik güçlerinin içerisinde bu tür yapılanmaların e, olup olmadığı e, soru işaretlerinden bir tanesi. Bu sözünü ettiğiniz kuruluşun e, şirket mi dediniz? Bu adı ne? Valla evet, bu Aster diye bir şirket şirket diyorum, dernek. Bunlar Aslında. mağdur askerlerin oluşturduğu bir e, dernek. Daha çok e, şeyle bu hakların alınması tek muhakkara alındı biliyorsunuz. Evet. 12 Mart'tan 12 Eylül'de e, ihraç edilen 28 Şubat'ta ihraç edildi Ama daha sonra günün birinde böyle devam eden dernek faaliyetleri ki içinde emekli generaller falan da var. <gülüyor> Bunlar e, 2012 başında. Bu benim e, dikkatimi çekmişti ve o zaman bir programımızda bunun hakkında ayrıntılı e, konuştuğumuz hatırlıyorum. Sonra bunlar e, bir merkez kurdular ASSAM diye. Sonra bu ASSAM, SADAT diye e, bir şirket kurdu. Bu dediğim, biraz önce söylediğim faaliyetleri bu şirket bünyesinde, ana sözleşmesinde görüyoruz. E, bu e, yapı 2012'den sonra ee, ne tür faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bu şirketin hani faaliyet raporu filan bir şey bilmiyoruz bu konuda. Sadece bu şirket yetkilileriyle tek tük yapılan e, ya da bu dernek yetkilileriyle değerlendirmeler var, gündeme getirilen İşte kimileri istanbul kontrolü gibi olarak nitelendirdi, basına yansıdı Ama son dönemde sessiz bir vaziyette. Hani e, halka açık bir şirket değil ama e, birtakım faaliyetleri hakkında yıllık raporlarını koyması lazım. Neler yaptı? Nelere iyi Mesela yani Türk ve İslam dünyasının ordularına hizmet vermek üzere ya da silahlı gruplarına hizmet vermek üzere kurulu. Aynı zamanda Türk güvenlik sektöründe de e, özel dışarıdan e, danışmanlık yapmak üzere e, kurulan bir şirket. E, yani e, bilinmeyenler içerisinde sayabiliriz bunu. Bu e, bu ben açıkçası güvenlik, özel sivil güvenlik yasasıyla ilişkin gelişmeler yasası sayısı gündeme geldiği için bunu hatırladım. Bunun üstünde bir altını çizmek ihtiyacı duydum. evet Belki şeye de, Ali Bey bu konuda ufak bir bağlantı da kurmak iyi olabilir diye düşünerek şeyi de söyleyelim. Bilecik'te Jandarma Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü töreninde... Ee, Yarına Bakış gazetesi Cuma günü biz yayında da sözünü edememiştik ama Cuma günkü nüshasında işte Vali Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Başkanı Başsavcı ve Resmi Erkan'ın bir arada olduğu bir fotoğraf da koymuştu ve burada fotoğrafı daha önce kapatılan susurluk davasıyla ilgili Şimdilerde de kapatılma aşamasında bulunan Ergenekon davasının kilit ismi Velik Küçük'ün de protokolde yer alması idi. Yani gazeteciler Küçük'ün yargıtayın bozma kararından sonra verdiği ilk fotoğrafta Ergenekon protokolde başlığını atmışlar. Bu da önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir belki. Yani e, milli orduya kumpas kuruldu e, sözünden sonra... Bütün bu 2002 ile işte 2012-13 arasındaki e, askeri vesayet rejiminin e, targine yönelik e, bütün e, AKP iktidarının refleksi ortadan kalktı ve tam tersi bir husus noktaya doğru evredildi. Veli Küçük'ün böyle bir şekilde e, yer alması da şaşırtıcı e, gelmiyor. Çünkü yani bugünkü örgü içerisinde e, bütün bu unsurların derin malzemenin e, harmanlanarak bir derin malzemeyle harmanlanarak e, bir yapılanma içerisinde olduğunu e, görüyoruz. E, bu yapılanma e, yani Kürt dünyasında PKK ile olan e, savaşta e, ne ölçüde kullanıldı, işit ve benzeri yapılarla ilişkilerde bu e, yapılar e, nasıl yer aldı e, ve e, açıkçası yani bölge dışında külifüsün e, yoğun yaşadığı ve çatışmalı bölgeler dışında da son dönemde yaşadığımız gerilimler var. Firuzabad'de yaşadığımız gerilim yani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, AKP e, yaşam biçiminde dayattığı yaşam biçimini benimsemeyenler insanlar üzerinde e, arttı. Hatırlayın seçimler öncesinde rektat etmesinin basılması, Can Dündar ve Erdem e, e, yapılan saldırılar, çeşit çeşit saldırılar ve baskılar ve bu baskıların arkasında çıkan bir güruhla karşı karşıya. Evet, artı, Firuza'da... Taltif de ediliyor. Firuza'daki şeyi de bir hatırlatalım çünkü onu konuşma fırsatımız olamadı. Yani bir Koreli'nin çalıştırdığı bir plakçı dükkanında uluslararası yeni bir uluslararası bir rock grubunun yeni çıkan planı birlikte live stream olarak da işte izlemek için videodan bir araya geliyor plakçı dükkanında gençler. Uluslararası bir konseri internet üzerinden izlerken birden e, Ahmet Altan da yazmış baskın yazısıyla Platform 24'teki yazısında. E, bir grup serseri dükkana saldırdı. Çocukları dövdüler, dükkanı yakmakla tehdit ettiler, eşyaları kırdılar. Ramazan'da iç, içki içilmez diye bağırarak gittiler diyor ve yakalanan üç kişi de ertesi gün mahkeme tarafından... Serbest bırakıldı. Yani Serbest ben... bırakılan şüphelilerden bir tanesinin ifadesi de şuydu. Gruptaki kişilerden biri beğenmiyorsanız gidin diyerek küfür etti. Beni dükkanın içine doğru ittiler. İçeride bulunan iş yeri sahibini anlattım ve müziği kapatmasını istedim. Kendisini dışarı çıkararak ortamı göstermek istedim. Birlikte dışarı çıkınca bir anda ortalık karıştı. Daha sonra yaşananları hatırlamıyorum demiş. ...ifadesinde ve serbest bırakılmış. Evet ve bu beni... E, ...burada mehallede olduğumu tanırlar... ...onun için gelmişler. Benim hiçbir ilgim yok... ...dışarıdakilerle demişti. E, şey de diyor ki... ...yakalanan üç kişinin serbest bırakılmasından sonra... ...bu serseriler ve onların... ...koruyucuları demiş tırnak içinde Altan. Artık Türkiye'deki yeni rejimin... ...dokunulmazları olarak... ...sokaklarda salınıyorlar. Daha epeyce oraya buraya saldıracaklar... Hitler'in SA birliklerinin tür tipi olanlar bunlar. Ve bu saldırganları protesto etmek için bir sonraki gece Cihangir'de toplananlara da bu kez polis saldırdı. Toma, Gaz, Job insanların üstüne yürüdüler. Bir yandan da ellerindeki megafonlardan gülmeyin diye bağırıyorlarmış. Bu da bir yenilik aslında. Aynı sıralarda Erdoğan da durduk yerde fevkalade kışkırtıcı bir konuşma yaparak gezicilerin kendi hayat tarzlarını diğerlerine dayatmaya çalıştığını söylüyor. Geziye tarihi eser Taksim'e Selahattin Camii yapacaklarını ilan ediyordu diyor. Yani Osmanlı sultanlarının kendi keselerinden yaptırdığı Selahattin camilerini Erdoğan'ın hangi sıfatla ve kimin parasıyla yaptıracağını ve tarihi eser yapmak denen şeyin ne menen bir iş olduğunu bir kenara koyalım. Anayasaya uymayacağım diyerek gayrimeşruiyet çizgisini geçen Cumhurbaşkanı'nın polisin ve serserilerin aynı zamana denk gelen bu kışkırtıcılığının neyi amaçladığına bakalım demiş. Ufak bir ekleme daha yapayım. Yani muhalefet muhalefet değil. İktidar medyasında bizim kanki basın olarak adlandırdığımız medyada bu haberin ele alınış şekli de değişik ama artık referans alabileceğiniz birçok haber var. Mesela Star bugünkü manşeti Gezi denemesi tacize takıldı diye verilmiş. Şer irticai irticayı saldırı diye duyurduğu Beyoğlu'ndaki olayın yeni bir gezi denemesi olduğu ortaya çıktı. Kavganın kaldırımdaki masaların arasından geçmeye çalışan bir kadına küfredilmesiyle kaynaklandığı belirlendi diyerek bir haber imza atılmış manşetten. Haberin yazarına ben değinmek istiyorum. Kemal Gümüş adında bir kişi. Bu kişiyi de nereden tanıyorsunuz? Gene Star Gazetesi'nin manşetten duyurulduğu Cizre'de, özür dilerim Sur'da. Cizre'de pardon tekrardan geri dönüyorum. Cizre'de Allah'a şükür... E, ...Allah'a şükürler olsun evim yıkıldı. Eğer biz de o evde kalsaydık... ...ve o ev bu süreçten sağlam çıksaydı... ...ne namusumuz kalırdı... ...ne de geleceğimiz diyen Cizreliye bir konuşma baloncuğuyla... ...bu fotoğrafı veren kişi olarak biliniyor. Şimdi Cizre'deki aynı, abi, aynı yazar, Aynı kişi, aynı gazete... E, ...aynı yazar işte. Şimdi Gezi ile alakalı bağdaşlaştırarak... ...bağlantı kurarak... ...buradaki o linç girişiminden bahsediliyor. Ki söylenen kişiler söylediklerine göre saldırı gerçekleştirenler söylediklerine göre bir dahaki sefer sizi içeride yakarız diyorlar. Yani insanları cayır cayır Taksim'in ortasına yakmaktan bahsediliyor. Ve şimdi de verli şeklinde de aynı şekilde Cizre'deki haberde baktığınız zaman pek bir fark olduğunu görmüyorsunuz. Cizre'de de yalan haber söyleniyor. İşte şu andaki İstanbul'un tam ortasında da bu man mantıda de haberler evet, veriliyor. Adam da diyor ki eve gelince iftarda ne oldu? İşte kadına Laf atmışlar evet. mesela böyle. O da ne oluyor diye anlamak için gittim filan diye anlatıyor tanık. O serbest bırakılan da o. Evet. Yani. tarih oldum diyor. Her zaman oldukları u gibi. Uydurma e, haberlerle dolu bir haldeyiz zaten. Yani e, bunların merkezi bir şekilde e, yönetildiğini de biliyoruz. E, uydurma suçla insanlar hapis yatıyor. Bu ülkede e, suç uyduruluyor. Ona göre de insanlar e, Yargılanıyor ee, Şimdi burada dikkat çekilecek olan şu Bu işlerin de yaşayacak ee, Hep söylüyorum ee, Yani Bu yaşam biçimini dayatma e, Hizaya çekme e, Biçimlendirme Kalıba dökme Bu aslında e, yani Bu tür e, durumlar e, Saldırılar Karşı Tepkilerin silahlanmasına da imkan verir Dolayısıyla yani nasıl hendeklerin iki yıl boyunca de bütün kentlerde silahlanmaya adeta göz yumuldu ve buna hiç ses çıkarılmadı ve teşvik edildiniz neredeyse ve sonunda geldiğimiz nokta belli bunu ayrı ama bugün Kürt bölgesi dışında PKK ile yaşanan Savaş dışındaki bölgelerde laiklik ekseni üzerinden dini yaşam biçimini dayatma ve istedikleri yaşam biçimini e, dışına çıkanları e, enterne etmek için baskılar var ve daha da artacak. Bu e, durum karşısında tehlikeli gidiş 1970'li yıllarda ee, bunun benzerini farklı bir şeyle yaşadık. Ee, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bir ilk e, iç savaşın, bölgesel iç savaşın başka bir eksel üzerinden tezgah konulması pekadan mümkündür. Ve bu bir etnik temeli dayanmak ve Yapılma emarelerini görüyorsunuz. İnsanlara bu saldırılar. Yani bir gazeteyi basan parti genç, bakan yardımcısı yapıldı bu ülkede arkasında. Evet. Mağra gruplarının gazeteciyi dövdüğünü biliyoruz, değil mi? Ahmet Hakan örneğinde olduğu gibi. Kaç kez suriyeli basıldı. Hala sonuçlanmadı. Her cana can Dündara işte bir ay önce yapılan saldırı. Bunların akıbeti. Yani e, Türkiye'de bundan sonra gösterilmesi gereken hassasiyetlerinden biri e, bölgesel olarak devam eden çatışmanın başka eklemler üzerinden e, daha geniş bir satıhta e, vücut bulması meselesidir. Bu çok önemli. Çünkü e, baskılar karşısında en kolay şey benzeri bir şekilde karşılık verme gücüsü ee, dolayısıyla dikkat çekilmesi gereken ustalardan biri bu. Onun için yani e, canavar kapıyı kırdı, antreyi geçti, salona girdi. Biz de şu anda salonun, duvarlarının rengini neyle boyayalım diye bir tartışma lüksünde sahip değiliz Türkiye'nin. Demokrat, liberal, e, layık, Dünyası, varlıkları, e, bu eksel üzerinde e, konuşabilen kesimler odanın rengi üzerinde tartışma lüksesine de sahip değiller. <gülüyor> Dolayısıyla e, kumdan yapılan bir, kumdan inşaya başlayan bir diktatörlük e, betona e, dönüşüyor ve bu dönüşmenin temel nedeni de Yanlış ve etkin olmayan muhalefetsizliktir. Muhalefet stratejisi kurgusunun olmamasıdır. Yarın bunlar yaygınlaşacaktır. Zaten fiilen bir e, teküler yaşam biçimini örtük olarak engelleme e, çabaları. Bu İstanbul'da e, büyük metropollerde kendini çok fazla hissettirmiyor olabilir ve bölgesel olabilir ama Anadolu'nun e, ya da başka illerde Herkeslerde bu kendisini e, altını çizerek göstermektedir. Dolayısıyla yani e, canatın salonun içerisinde bulunduğu bir ortamda e, bizim konuşmamız gereken kötüyü defetmenin e, peşinde olmaktır. Onun için e, haftalardır gündeme getirmeye çalıştığım demokrasi cephesi e, bu yani ben ee, iyinin peşinde değilim. Ali'nin iyisi, Ömer'in iyisi, Can'ın iyisi farklı olabilir. Ben burada kötüyle mücadele, kötüyü defetme peşinde olmamız gerekiyor. Dolayısıyla kötüyü defetmek için de e, belli bir aks var. O aks üzerinde buluşmak gerekiyor. Yoksa e, herkesin farklı farklı iyi tanımları var ama şu anda kötü salonda. Dolayısıyla bu ve benzeri şeyleri bu sıcak yazda karşılaşmak için vakit geçmeden bu aksarı, birleşme akslarını adına ne diyersek diyelim ben DMC dedim, demokrasi cephesi bunun üzerinde yollaşmamız gerekiyor. Yoksa yani, Evet çok önemli bir. Ben de şeyi hatırlatayım. AçıkRadyo.com.tr'de yani AçıkRadyo'nun web sitesinde editörün seçimi sağda bir sağ tarafta bir kolon üzerinde editörün seçimi başlığı altında bu konuda çıkmış bizim de üzerinde zaman zaman durduğumuz bir kısmını paylaştığımız ama pek çok yazı var. Demokrasi için birlik, demokrasi konusunda, demokrasi cephesi konusunda onları orada bir çeşit dosya halinde de toplamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar bir 20'ye yakın yazının derli toplu olarak orada <gülüyor> linklerini bulmak mümkün. Onu da hatırlatmış olayım ben. Bu, bu hususa devam edeceğiz tabii. Sayın ikinci de bu konuda görüşlerini derci etti. Evet. E, vaktimiz yettiği ölçüde bunu konuşuruz ama ben dediğim gibi Duvarın rengini konuşma lüksüne sahip olduğumuz kanaatinde değilim. Kötüyü def etmenin peşinde bir aksı oluşturmak üzere açıyorum bunları söylüyorum. Evet. Ee, dolayısıyla e, bu konu bu sıcak yazın en önemli konusudur. Ee, yoksa e, işte bir Azeri anayasasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Önümüzdeki günlerde e, bu anayasayı inceledim. Bir programda bu konu üzerine yapalım. Teknifimde bunu indirdim ben. Akdenin neyesesi ve Erdoğan'ın özlemleri. <gülüyor> evet. Çok iyi olur. Doğrusu böyle bir tamam. şey yapalım. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Chicaste. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and then it eased my pain. Now the dark days are gone. And the bright days are here My sunny one so sincere Sunny one so true I love you Sunny Yesterday my life was filled with rain Sunny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 For the love you brought my way You gave to me Your all and all And now I feel that I'm ten feet tall Sonny, I want so true I love you Sonny Thank you for the truth You let me see Sonny Thank you for the facts From A to Z Somehow I was torn Like a windblown sail That our love was born When you held my hand Sunny One so true I love you Sunny Thank you for the sunshine You gave to me Sunny Hani bu Bobby Hebb'den bilinen şarkıyı, şiirden dinledik. Şer, Cher, asladıyla Cheryl Lynn 20 Mayıs 1946'da doğmuştu. 20, 1946'da doğmuş, biraz bir, bir aylık bir gecikmeyle kutluyoruz aslında doğum günü. E, ve tam. 70 yaşını idrak etmiş oluyor. Ee, Sani parçası da bir dönem çok ünlü olmuştur. Sani ve Sher ayrıca şer Sani ve şer adlı e, Sani Bono ile beraber yaptığı duetlerle de yani de iki kişilik bir grup olarak da müthiş meşhur olmuştur. şer sonradan oyunculukta da başarı kazandı, ödüllerde kazandı ona da bir gecikmiş günaydın. Diyelim ee, ve devam edelim bu Firuza saldırısıyla ilgili serbest bırakılanların şaşkınlık yarattığını da belirtmekte yarar var herkes için. Çünkü normalde böylesine bir saldırının sadece saldırganların biz hiç haberimiz yoktu ama işte geçerken bir kadına saldırılması üzerine mahalleli tepkisi diye söylenmesi filan. İftarla karışık şeyler çok kaygı verici olayı daha da artırıyor yani. Firuza'daki saldırı bir de serbest bırakılınca bunların tekrarına da kapı açılmış gibi görünüyor doğrusu. Cumhurbaşkanı da konuşmuş bu konuda. Evet saldırıya ilişkin Ramazan'da iç geçildiği için plakçıya saldıran yapılan saldırıya ilişkin bir açıklama yapmış. Üzüldüğünü söylemiş, üzüldüğünü ifade etmiş. Öğrendiğim kadarıyla hadise şöyle gerçekleşiyor diye konuşmuş Erdoğan. Koreli esnafımız internet üzerinden gerçekleştirilen bir albüm tanıtımı için sosyal medya üzerinden davette bulunuyor. Bu çağrı üzerine plak dükkanına gelen ve zaten küçük olan mekanla birlikte sokakta alkol alarak etkinliğe katılan 20-30 kişilik bir grup mahalle halkının tepkisiyle karşılaşıyor. Önce tartışma ardından arbede yaşanıyor. Olaylara karışanlar tespit ediliyor, çoğu da yakalanıyor. Asıl üzüldüğü musuz Koreli esnafın mağdur bulun olmuş bulunmasıdır demiş. Ki bu nokta da gerçekten gazetecilik açısından da üzüntü ve yüz kızartıcı bir şekilde adam dükkanını kapatmış ve bir anda üzgün olduğunu görüyorsunuz ve gidiyor. Ardından bağırış arkasından nasıl oldu diye ee, saldıran. E, muhabirler var. Sorularıyla sağlıyor. ya Koreli. Ondan yani... sonra işlek kenara çıkışıyor ve ağrı Beni yalnız bırakın diyor ve e, ağlamaya devam ediyor. O anda flashlar patlıyor. Ka kamera kayıtları devam ediyor. E, gazeteci de kendi gazeteciliğini yapıyor değil mi? Yırtıcı da olsa gazeteciliğini yapıyor. Ramazan günü sokaklarda taşan bu tarz yetkinliğe kalkışmak ne der yanlışsa buna kaba güç kullanarak müdahale etmek de o kadar yanlıştır demiş. Burada iki tarafta hatalıdır diyerek hakem görüşünü ortaya koymuş. Hmm. E, ama hatalı ol, ol, iki taraf da hatalıdır demiş ama e, mahkeme mahkeme bir tarafın hatalı olmadığını düşünerek serbest bırakıyor herhalde saldırganları bir de öyle bir durum var yani evet yani gazetecilerin e, Ahmet Altın da söylediği gibi gazetecilerin Erdoğan'a hakaret etti denilen gençlerin hapislere dolduruldu Zirve yayın evinde 3 kişinin gırtlağını kestik de, kestikleri sırada suçüstü yakalananların ise tahliye edilip sokaklara salındığı bir Türkiye'de yaşıyoruz artık demiş. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ulusalcı medyayla birlikte havuz medyasını şimdi bir tür hafıza silici olarak kullanmaya uğraşıyor diyor. Ahmet Altın'ın yazısında P24'te platform 24 orada çıkan baskın başlıklı yazısında ve diyor ki Medya hatırlatan değil, aksine unutturan bir işleve sahip. Hafızanızdan 17-25 Aralık'taki hırsızlıkları, bütün suikastleri, darbeleri silecekler. Bütün bunların FETÖ denilen bir örgüt tarafından yapıldığını söyleyecekler. Ergenekon yoktu, masum insanlar iftiraya uğradılar kampanyası. Veli Küçük'ün protokole girmesine, Danıştay suikastinin de kumpaslar arasına alınmasına kadar uzandı. Ergenekon aklandıktan sonra o olmayan Ergenekon AKP gibi düşünmeyen bu ülkenin milyonlarca insanının üstüne saldıracak. AKP'li gibi yaşamayanların sembolleri olan Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Bağdat Caddesi saldırılara vuracak. Çeşitli serseri çeteleri buralara saldıracak ve serbest bırakılacak. Buradaki insanlar ezilerek AKP'li olmayan herkes dehşete düşürülecek diyor. Devlet desteğinde yeni bir... Terör kampanyası başlayacak. Mümkünse buralar boşaltılıp bu bölgelerin rantı da yenilecek. Gazetelere ve televizyonlara dikkatle bakın nasıl hafıza silici olarak çalıştıklarını, nasıl Ergenekon'u akladıklarını göreceksiniz diyor. Bu kampanyayla birlikte saldırıların nasıl arttığını, faili meçhullerin çoğaldığını da unutmayın. Ergenekon yoktu, darbeciler yoktu diyenler kendilerine bir sorsunlar. Tahir Elçi kim vurdu? şit Külter nasıl altında kayboldu? Can Dündar'ı ateş eden adam nereden çıktı? Firuza'yı basan serserileri kim yolladı? Bela dağdan yuvarlanan kar topu gibi büyüyerek Türkiye'nin üstüne geliyor demiş. Biraz önce Ali Bilge ile de konuştuğumuz hususlar bunlar. Herkesin gerçekleri bir daha düşünmesi, kendi müstakbel katilini aklayan ahmakça yanılgılardan kaçınması... Ve el ele vermesi gereken bir zamandan geçiyoruz. Hiç unutmayın diye bitirmiş Ergenekon yoktur diye diye, diye Veli küçüğü protokole yeniden çıkaranlara yardımcı olmak kendi geleceğinizi yok etmektir diyor. E, Veli Küçük'ün çok yakınında olan ve kendisinin Ergenekon davasında e, bir genç kadını hakim yapmak için e, şey yapan torpil isteyen evet. konuşmalarının bulunduğu hakimde ya da savcı hatırlamıyorum şimdi Erdoğan'ın baş danışmanlarından bir bunu da unutmayalım. Evet. Böyle bir durumla karşı karşıyız işte. Bu arada Avrupa pa Konseyi ha bir de şeyden de kısaca bahsetmemiz gerekiyor bu meyanda çok önemli bir gelişme de şeyde oldu Bilgi Üniversitesi'nde onu Cuma günü verme fırsatımız da azıcık olmuştu çok ciddi bir şey oldu orada İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin derste gizlice yapılan bir ses kaydı var Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği gerekçesiyle işine son veren bir üniversite yönetimi var Zeynep Sayın da ilk kez açıklama yapmış. Bağımsız gazeteci platformu Puntu 24'ün P24 işte. internet sitesinde bir yazı kalemi almış Profesör Sayın ve Meğer öğrencim muhbirmiş diyor. Okunması gereken kitaplardan biri olarak İncil'i önermeme, misyonerlik dem, dem, dem demiş. Beni basına, yargı organlarına, lakancı büyük ötekine yem etmek, hocalığımı ve saygınlığımı alıp tümceleri Kahve muhabbetine indir indirmek, etkisizleştirmek istemiş diyor. Ee, ağır bir durum var. Bir zamanlar imgenin pornografisi diye bir kitap yazmıştım. Bir şeyi çağırma, bir şeyi çağırma başına gelir. Kendi imgen pornografikleşti. Özel hak ve hukuk ihlal edilmiş. Mahremiyete saldırılmış hissediyorum kendimi. Yatak odası görüntülerini de kaydedip parçalayabilirlerdi. Yapmışlardır belki demiş. Tezer özlü ne demişti? Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin memleketi diye. Önemli aslında çünkü çok şey, yani üniversite, adı bilgi namı üniversite. De Erdoğan'a eleştiriyi hakaret sayıp Profesör Zeynep Sayın Balıkçıoğlu'nu işten attılar. Akademisyenler bunu tarihe bir utanç lekesi olarak geçeceğini söylediler. Aynı üniversitede profesör olan tarihçi profesör Christoph Neumann da Zeynep Sayın'a yapılan tam bir edepsizlik, Bilgi üniversite olmaktan çıkardınız, istifa ediyorum diyerek istifa etti ve Bilgi Üniversitesi ölmüştür dedi. Bunlar çok önemli gelişmeler. Diğer akademisyenlerden herhangi bir tepki geldi mi? Ee, ...geldi aslında... ...işte şey... E, ...utanç lekesi olarak... ...geçecek diye bir yazı çıktı... ...ben... E, ...24'te olması lazım... Ha, şimdi ama. ...ben de Bir, bir Gün Gazetesi'nde gördüm... ...evet yani... ...bu yapılan Bir Gün tarihine... ...bir utanç lekesi olarak geçecek diyor... ...aslında e, yani... ...Türkiye'de tabi tarih öğrenimi... ...son derece... E, ...sıkıntılarla malul olduğu için eksikleri olduğu için mesela özellikle Ahmet Altan'ın da biraz önceki yazısında bahsettiğim, benim de paylaşmaya çalıştığım nokta çok önemli. 1930'ların başlarında Nazi Almanya'sında ve İtalya'da ama özellikle Nazi Almanya'sında öğrencilerin ihbarlarıyla işte bu Yahudidir, bu komünisttir diyerek pek çok profesörün aleyhine gelişen bu ihbar mektupları sonunda Öğretim üyeleri işlerinden atılmıştı Yahudiler başta olmak üzere. Yani bu nazi döneminin çok net bilinen uygulamalarından bir tanesidir. Onun arkasından da şehir çeteleri işte SA'lar ve SS'ler de sonradan doğmuştu. Hepsinin bir arada çok paralelliklerle beraber yaşadığımız bir döneme girildiği de şüphe yok. Bunu da ee, Zeynep Gümüş'ün de bir açıklaması vardı diyordu ki aynı zamanda kes kopyalı yapıştır yöntemiyle beraber çıkarılmış olan ses kayıtlarının olduğunu söylüyordu bunu tam olarak bulayım açıklamayı da i̇şte evet, bunu... Zeynep Sayın da söylüyor ya <gülüyor> profesör yani kendisi i̇şte kendisi ha? söylüyor bir cümleyi tam olarak okuyabilirseniz oradan ben bulamadım şimdi ee, evet düşünsel iade itibarımı imgemin iadesini istiyorum diyor diyor ee, dehşete kapıldım ama şaşırmadım derste anlattığım şuydu diyor dersin adı İmge antropolojisi 8 aya gelene değin çocuklar kendilerini annelerinin organı zanneder annelerinin bedeninin organı olmadıklarını başka biri olduklarını aynadaki görüntüyü bir başka yavru zanneden genç hayvanlar gibi aynayla ilk karşılaşmalarında ayrımsarlar diyor kendilerini bir yarık olarak algıladıkları bir tecrübedir bu Aynadaki görüntüleri hem kendileridir hem değildir. Ve görüntü onlara şunu öğretir diyor. İmgem ile ben iki ayrı merciyiz. İmgem anne ile baba ile kurduğum ilişkide ve daha sonra diğerlerinde kurgulanabilen, oynanabilen bir şeydir. Her sabah hepimizin ilk seyrettiği görüntü kendi imgemizdir. Güne kendimizi bir imge olarak hazırlamakla başlarız. Yeni başlayanlar için lakan diyor. Benim de aradığım şey şuydu şu cümleydi. Ders sırasında ders arasında ders sonrasında yapılan kayıt içeriği at aaları tut kes yapıştır kolaş. Elhamra sineması konulu film arasından parça. Bütün öğrencilerim burası derstir burası ders değildir bilir demiş. Sonuçta ort ortaya çıkarılan şeyde bir şekilde bir kolaş aslında. Yani hocanın derste söylediklerinden yapılmış olan parçaların eklemlenmesi. Hani bir zamanlar çok sıkça dile getirilen şey vardı ya bunlar sabotaj, montaj, kabotaj gibi gibi. İşte bunun akademisi, akademik hali. Ve bu nerede yaşanıyor? İletişim fakültesinin bir hocasının başına geliyor. İletişim fakültesinde böyle şeylere izin verilmesi, bunların meşru görülmesi, yasal bir dayanağı meşru olarak gösterilmesi, Bilgi Üniversitesi'nin iletişim fakültesi öğrencileri açısından, o iletişim fakültesinde okuyan öğrenciler açısından da kötü bir örnek olmayacak mıdır? Bu yöntemlerle e, düzenin sağlanabileceğini bilmek yeni gazeteci adaylarına, yeni gazetecilere kötü bir örnek teşkil etmeyecek midir? Bilgi Üniversitesi'nden eğitim olanlar açısından. Utanç verici. Bu dersi verdiğim kurum ülkemin saygın özel üniversitesi, ses kayıtlarının varlığını, kes yapıştırını, bu kaydı alan ve yeyen öğrencinin ahlakını sorgulayacağına, hocanın bilimsel kifayetsizliğine sırtını yaslayarak diğer bütün üniversitelerde bütün hocalara yapılabilecek bir ihlalin kapısını aralar bu ihlali kamuoyunda meşru kılarmış. Evet, akademik açıdan da meşru kılıyor Bir Bilgi evet. Üniversitesi bunu bu şekilde kabul ediyorsa. Ve Christoph Neumann da e, tarihçi e, tarih bölümünden değil, mi? iletişim bölümünden, değil, değil, iletişim fakültesinden değil, değil yani. Christoph Neumann da şey diyor ki e, açık radyoda çok değerli tarih programlarına katılmıştır kendisi. Buradan bir günaydın diyeyim. E, ...Kristof Neumann, ondan bir şahıs... ...diye bahsedilmesi diyor... ...bir üniversitenin... ...öğretim üyesi bir... ...akademisyenden... Bir ...şahıs ya. böyle demiştim, profesörden... ...bir şahıs böyle yapmış... ...hiç ilişki kalmamıştır bu şahısla... ...ülkenin denmesi... ...yüz karasıdır diyor... ...ve böyle bir üniversitede ben bulunamam... ...ve her an herkesin başına gelebilir... ...öğretim görevlisi olarak çalışan Bilgi Üniversitesi'nde... ...Bilgi Üniversitesi gibi bir üniversitede... ...her an herkesin başına gelebilecek bir şey... ...ister öğrenci olun... ...ister e, orada ders veren akademisyen olun... ...bu şekilde e, hakkınıza çıkan... ...bir ses kaydıyla beraber Bilgi Üniversitesi'ne... Ulaşıldı, ...ulaşıldığı takdirde... ...hem kariyeriniz e, başlamadan... ...belki de bitebilir... ...hem de tam zirvesinde olduğunuzda kariyeriniz... ...böyle bir iftirayla beraber sekteye vuruyabilir... Ama Bakın işte, bakınız 1930'lar Almanya'sı. Yeni evet. medya böyle. Kes kopyala yapıştır. Naziler. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da liselere bir uyarı yazısı gelmiş. İstanbul Erkek Lisesi'nde başlayan ve farklı liselerde yaygınlaşan bir olay var ya. Epeydir üzerinde durmaya çalışıyoruz. Yani... Türkiye'nin bütün köklü liselerinden birbiri ardına bildiriler yayınlanmıştı. Önce İstanbul Erkek sonra Galatasaray, Cağaloğlu Anadolu, Vefa, Kadıköy Anadolu, İzmir Bornova Anadolu, İzmir Çiğli Fen, Notre Dame Sion, Ankara Gazi Anadolu, Samsun Anadolu ve Eskişehir Anadolu liselerinde yayınlanan bildiriler vardı. 11 liseden geldi ve bir de toplu 300 aşkın. E, liseyi de içeren bir bildiri de vardı e, toplu. E, Milli Eğitim Bakanlığı Sert atmış Habertürk'ten Lütfü Erdoğan haberine göre Milli Eğitim Bakanı değil Müsteşarı Yusuf Tekin uyarı yazısı göndermiş il müdürlüklerine. Öğrenci ve veli adı kullanılmadan basında yer alan bu bildirilerin öğrenci ve veli kaynaklı olmaktan çok bazı siyasi çevreler ve STK'lar tarafından Organize edildiği anlaşılmaktadır tamam. bir toplum kuruluşları. Son günlerde bakanlığımızın bazı güzide kurumlarının isimleri yazılı ve görsel medyada siyasi çıkar amaçlı kullanılarak yıpratılmakta ve dolayısıyla imajları olumsuz etkilenmekte. Bu imaj sorunu. Bildiriyi biraz önce senin söylediğiniz göre kimin yayınladığını bilmiyorlar. Yasal işlemi kime başlatacaklar? Hı. Bildirinin kim, kim tarafından yayınlandığı bilinmiyor. Öğrenciler tarafından değil dışarı dış güçler tarafından yayınlandığı söyleniyor. Yasal işlemi kime başlatacaklar? Dış burada? güçlere karşı. Dış güçler yasal işlem başlatıldığı zaman neler geldiği başınıza görüldü. Avrupa Birliği ile olan ilişki ortada. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişki ortada. Rusya ile İran'la, Suriye ile Irak olan ilişkiler ortada. Ya daha ne şey, yasal işlem başlatabilirsiniz ki savaş dışında? Güney Kore'de uyarıda bulunmuş bu plakçaya <gülüyor> yapılan şeyden do dolayı. Yani uzak doğudaki uzak doğu diyelim ona tuhaf bir laf ama yani Asya'nın doğu yakasındaki tamam. Güney Kore'de Türkiye'nin de yakın. Her zaman yakın ilişkileri olan Kore Savaşı dolayısıyla ülkeden de e, ne oluyoruz diye bir eleştiri gelmiş. Tamam dış politika Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur şekliyle yürütülmeye çalışılabilir. Bu arkeik bir taktik. Ama yani şu anda yasal işlemi kime başlatacaklar? Ben basit bir soruyu soruyorum onu merak ediyorum. Bilmiyorum ama iyi niyetli girişimler değil demiş. Korkutmaktan başka İy ne bu? Eğitim Bakanlığı Müsteşarı buna e, Bu söz konusu fiil ve davranışları yapanlarla bunlara katılanlar hakkında işlem yapılmasını ve bunlara göre taraflarında sorumlu davranmalarını istemiş. Yani korkutulmak istenen şu olabilir sosyal medyada kendi lisenizin paylaştığı kendi lisenizin öğrencileri tarafından yayınlandığı söylenen bir bildiriyi paylaşırsınız ardından hakkınızı hop sosyal medyada iki mouse işaretiyle beraber iki mouse e, hareketiyle beraber paylaştığınız şeyden ötürü eğitim hayatınız kararabilir. Bunun tehdidi yapılıyor belki de. Evet, liselileri şey yapıyor. E, tabii şey onur yürüyüşüne polisin izin vermediğini de ekleyelim. 7 trans onur 7. trans onur yürüyüşü için toplanan LGBTİ bireylerine polis biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Yürüyüşü protesto edenlere de izin vermedi. İki gruptan da çok sayıda kişi gözaltına aldı diye bir haber var. Bu da böyle. E, ve Erdoğan'ın da Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılması istendiği tekrar e, çok Tarihi eser inşa edeceğiz argümanı e, devam ediyor. Ama tarihi değil Topçu Kışlası. Tarihi, <gülüyor> tarihi inşa eser, edilmesi inşa de inşa ayrı bir, bir şey. Dedi, dünyada ilk defa olacak. Evet herhalde. o işte. Herkesi şaşkınlığa uğratabilir belki de. E, Balta limanında da bir parti ellerinde bir aşçası olan yedi kişilik gruba sopa ve şişelerle saldırılmış onu da belirtelim. Bu da Balta Limanı'nda olmuş. Oba Kafede çalıştığı iddia edilmiş sal saldırganların beş görevliğinin ifadesi alınmış. Ama onlar da serbest bırakılmış. Evet son olarak da şeyi verelim. Ee... Çok önemli bir haber var. İngiltere merkezi Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Soru. Bing çatışmalardan kaçan 8 Suriyeli sivirin, ha, sivilin evet, evet, evet. sınırda Türk askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi. BBC Türkçe'nin aktarımıyla fotoğraflar da paylaşıldı. Ölen e, çocukların fotoğrafları vardı. Ama e, kabul edilmemiş. Dışişleri Bakanlığı Türk askeri sınırda 8 Suriyeli sivil öldürdük iddialarını yalanlamış. Ne o? Orada bir şey olmadı mı demiş. Ee, yok bakanın o konuda o, o bölge hakkında bir bilgisi var mıymış? E muhtemelen sınır komşusu evet. olduğu için Suriye'de e, olanlar hakkında bir bilgisi vardır diye düşünüyorum. Bakan ne olduğuna göre değil mi? Evet bence de ama fazla açıklamaya ben de baktım onu da söyleyecektim. Gerçeği yansıtmıyor demişler. Gerçek neymiş? Bazı Suriyeli sivillere güvenlik güçlerinden kasten ateş açılarak öldürülmelerine sebebiyet verildiği yolundaki bir takım haberler gerçeği yansıtmamaktadır demişler. Biz de gerçeği yansıtan haberler Hukuki, bekliyoruz. Açıklamalar bekliyoruz dışişleri bakanlığı. Hukuki zeminde hareket edilmektedir diye konuşmuşlar. Kastan ateş açılarak ölüme sebebiyet verildiği hakkındaki şey kasti olmayabilir deniliyor belki de haberin içerisinde. Böyle bir olay var ama. ama... Biz yorum yapmak, gayi yorumlar yaparak bu işi çözemeyiz ki dışişleri Ne yapalım efendim? Hı? Dışişleri bakanlığının kesin konuşmasına mı talep edelim? Evet. Kesin konuştukları zaman da o zaman Türkiye'de bir şeyler değişmeye başlayacaktır galiba. Evet. peki son olarak da şeyi söyleyelim Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden çok önemli bir rapor geldi izleme komitesi Türkiye'de hukukun üstünlüğü erozyona uğradı diyor Avrupa Konseyi bu Avrupa Birliği değil çok önemli yani Türkiye'nin en başından olmasa bile hemen kurulduktan iki yıl sonra yanılmıyorsam üye olduğu ve Avrupa'nın Şemsiye Örgütü'dür. Avrupa Birliği'nden çok çok önce kurulmuş dışları bakanlarının oluşturduğu, bak Dışişleri Bakanlığı dedim ya işte Dışişleri Bakanlarından da oluşan bir komitesi vardır. Yürütme şeyi olarak çok önemli bir kuruluş. Bütün Avrupa Medeniyetinin iyi kötü temsil edildiği şeylerden biri. Onun işte parlamenter Meclisi'nin izleme komitesi. Türkiye'de hukuk üstünlüğü siliniyor diyor, erozyona uğruyor diyor. E, demokrasi tehdit altında diyor. Ağır eleştiriler var. Barış görüşmelerine geri döndemiş. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamento çatısı altında Kürtlerle demokrasinin işleyişine bozulmasına ilişkin de kaynak noktası olarak neyi göstermiş? Ne efendim? 17-25 Aralık 2013'te dört bakan ve Erdoğan'ın oğluyla ilgili, ne? Bilal Erdoğan ne ilgili yolsuzluk dosyalarının açığa çıkmasıyla başladı diye de bir tanımlama yapmış. Yani Erdoğan ve oğlu adları da geçiyor. Bugün yargıç karşısında ben... bu arada Rıza Sarraf. Reza Zerrab ya da Sarraf. Sarraf. <gülüyor> Türkiye'de imza attığı uluslararası hükümlere uy demiş demiş. Bu e, ilginçtir mesela e, kimse pek hatırlamıyordur eminim hatırlanacak gibi bir şey de görünmüyor ama e, şeyde darbe olduğu zaman Yunanistan'da 1967'de albaylar cuntası hı hı. şimdi sonuna hepsi cezalandırıldı sonuna kadar ölene kadar hapiste yattı o albaylar e, ilk darbe olduğu zaman e, Avrupa Konseyi işte e, atıyoruz seni dedi. Onun üzerine çıktıydı Avrupa Konseyi'nden çıkmak zorunda kaldı ee, Yunanistan. O kadar basit bir kuruluş değildir Avrupa Konseyi yani. Anladım. Şemsiye bir kuruluştur. Ve her şey 17-25 Aralık'ta dört bakan ve Erdoğan'ın ile başladı. Yolsuzluk dosyasının açığa çıkmasıyla başladı diyor. Ve salı günü görüşülecek olan ve Çarşamba günü de oylanması beklenen raporda gazetecilerin yani Can Dündar'la Erdem Gül'ün 92 gün hapis yatması ve devlet sırlarını açığa çıkartmaktan 5 yıl 10 ay ve 5 yıl mahkumiyet kararı almalarını da eleştiren sert bir bildiri çıkmış. Onaylanacak bu karar. Bakalım Avrupa Konseyine karşı nasıl bir tepki gelecek bunun üzerine de Türkiye'de yönetim kademelerinden ama. Önemli bir şey bu. Duygu Güvenç'in haberinden okuduk. Son olarak e, tekrardan ilk önce bir tebrik haberini vereyim. E, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu belki biraz önce sizin dediğiniz dış politikadaki sorunları çözebilecek olan bir müjderin de habercisi olmuş. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi ünvanı verildiğini söylemiş. Varank artık büyükelçiymiş. Ama nerenin olduğunu bilmiyorum. ...olabiliyor böyle Belli bir sıfat oluyor bir değil mi? bir yer olmadan da olabilir. Büyükelçi. Evet, büyük Her elçi. yerin büyükelçisi. Evet. Ee, Varang, Dünya büyükelçisi olabilir mesela. Varank Çavuşoğlu'nun Twitter üzerinden yaptığı mesajı beğenirken... ...konuya dair bir resmi açıklama yapılmamış. Artıkları kendi aralarında beğeniyorlar. <gülüyor> Kâin, retweetliyorlar. Peki kainat <gülüyor> nasıl? <gülüyor> ya da ne? Mars büyükelçisi nasıl? Mars büyük elçi değil mi? Jüpiter'e yeni bir uydu gönderiliyor ve tek şansı varmış. Bakalım belki de tek şansının sonrasında tekrardan devam edebilirse Jüpiter'deki gözlem çalışmaları varankı bir sonraki turla beraber Jüpiter'e gitmesi için bir kampanya başlatılabilir. Hı. Ama şöyle bir durumda söz konusu Büyükelçi demişken ee, i̇yi bir Instagram kullanıcısı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi John Bass. Hem Orlando'daki saldırı hem de dünkü eşcinsellerin onu yürüyüşüne dikkat çekmek için renkli bir paylaşıma imza atmış ve LGBT bayrağını hesabına koymuş. Hmm. Tabi çeşitli arkasından tepkiler de gelmiş ama o kısma girmiyorum. Ve son olarak da vermek istediğim haber biliyorum. Vaktimiz Aiştik Selahattin Bakıyor. Ama yani... Sizin sorunuzun cevabı almadı. Ben sormadım. Evet, evet yok. Söyleyeyim, sorunuz ben neydi? Biz bitti demeden haberi. neden bitti diye, sor, diye sormuştunuz. Evet. TRT'de devletin resmi kanalı üzerinden de yapılan televizyon programında bu sorunuza açıklık getirilmiş bir cevap bulunmuş Maçın hemen ardından başlayan gündem ötesi programında konuşan Marmara Üniversitesi'nde görevli tarihçi profesör doktor Ahmet Şimşirgil Terim'e istifa çağrısında bulunmuş Devletin resmi kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlerine çok gidiyorsunuz demesine rağmen Akademisyenler işte bu akademisyenler istifa çağrısında bulunmuşlar Fatih Terim'e futbolcuların tarih bilmediğini savunan Şimşirgil milli takımı acemiler mangası diyerek İstanbul'un fethinde Osmanlı ordusunun hazır, yaptığı hazırlığı ve nizamını hatırlatmış. Profesör Doktor Şimşirgil Fatih Terim'in futbolculara oruç tutturmamasına da çatarak onların başlarındaki orucunuzu onların başlarındaki de orucunuzu sizin yerinize ben tutarım diyen bir antrenör neyin ne olduğunu bilmeyen insanlarla olmayacak kardeşim bileceksin diyerek konuşmuş Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi bu. İmparatora ha. evet oruçtan ötürüymüş galiba ola, tutmamaktan ötürüymüş diye geliyor insanın artık. Arda da bırakıyormuş haberin milli olsun. Milli takımı mı bırakıyor? Evet. Erken bir veda değil mi? Kaç yaşında Arda daha? 28'miş Selahattin söyledi. Daha genç genç yani bu başta bırakılmaz ki İşte. Kilo olur sonra öyle oluyor ya bıraktıktan sonra kilo alıyorsun sigarayı mi? Yok milli takım jübile sonrası oluyor genellikle o olaylar jübileyi yakınken bırakılır milli evet yok top bu biraz tepkisel çünkü yuhalanmış ısınıklanmış bir şeyler olmuş evet pek hoş olmayan ne durumlar bunun... olarak nitelendirilmiş imparatora ne olacak peki ee, bilmiyorum ki bu saatten sonra ne olabilir ki o kadar reklam filminde oynadıktan ve dünyanın en yüksek ücretlerinden bir tanesini aldıktan sonra e, dünyayı dolaşsın İtalya hariç Evet. Hani İtalya'da giderin Cappunda. çok gezdi ya, çok bulundu ya İtalya'da. O yüzden diyorum. Dostum Silvio var orada. Evet. İtalyan futbolcular tarafından yapılmış olan açıklamalar da var aynı zamanda. Bu arada Arnavutlar da ilk tarihlerinde ilk defa katıldıkları şeyde ikinci tura kalmışlar. Onu da belirtelim biraz da spor yapalım. Ve bitti. Evet. Yani dünyada çok çatışma falan var bitiriyoruz. Bir şey de çalmayalım artık. Çalalım. çal ya çalalım. Çalalım, çalalım ya çalalım. çalalım ya. Çalalım. Çalalım. çalalım. Ve o zaman da kendimizi nasıl vurduğumuzu anlatan bir şarkı anlatsın. Sony ve Cher ikilisi madem ve Cher'in Cher 70. yıl dönümünü kutlamaya devam ediyoruz. Bang bang. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.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 down Say goodbye he didn't take the time to lie Bang bang He shot me down bang bang I hit the ground bang bang That awful sound bang bang My baby shot me down 갔을 때